Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Veselâtü ve selâmâtü ala Resûlillâh Muhammedin ve âli âlihi ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillâhi Rabbil âlemin. Sûretü'z-Zûrkuf. Zûrkuf sûresi Mekke'ye tevilâ. Mekke'de nazil olmuştur ve kıle denilmiştir ki illa veselmen erselnâ ayeti. Ha ayeti istisna. O değil. Ha İs on ve temânun ayet. Kaç ayettir? 89 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd. Daha önce de söylediğimiz gibi Protokol kapta adam olan bu şey Allah ile Resul'a arasında özel şifredir. Buna şimdiki ifadeyle kırmızı hattı diyebilirsin. Yani Cumhurbaşkanının kırmızı hattı. Özel kimselerle görüşmüş olduğu Özel konular kendi aralarındaki sırların konuşulduğu bir husus. Hamim de o manada efendimiz ile Allah arasındaki nasıl ki özel bir bir görüşme vardıysa özel idi ise baz noktalar umuma mal edildiyse, hamil ifadesi de bir derece hususi olup Allah ile Resul'a arasında geçen bir şifreli konuşma, bir şifre. Yani ancak bunun için kısaca denilmiştir ki, Allah'ın bir muradiydiği, bununla ne irade edildiğini, murad edildiğini elbette ki Allah daha iyi bilendir. Belki tabir Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki, hangi Kur'an'a elfi Mübin aslında mübeyyin manasına gelir Arapçanın. Meyyine mübeyyinu mübeyyinu. Yani el-Nusyiru, talika l-huda, hak yollarını gösteren, hak yollarını izhar eden, hidayet yollarını gösteren o apaçın her şeyi açıklayan o Kur'an'a kasem olsun. Ha, bu manyahtar jüleymineş şeriatı, insanların kendisine hayatlarını tanzim edecek, düzenleyecek, şeriat hükümlerine ihtiyaç duymuş olduğu, hidayet yollarını açıkça ortaya koymuş olan o Kur'an'a, Kur'an-ı şan'e kasar olsun, yemin olsun ki. Olay ne? Şu. اِنَّا جَعَلْنَاهُ Biz o Kur'an'ı enzelnâhu. Hani Arapçada ceale, Sâre, esdâhâ, emsa, edhâ, mâzallâ, mâbâdâ gibi ifadeler efâli nakısadandır Nâkıs fiillerdendir. Ha, bazıları mesela Allah için kullanılırsa kâhane, tam fiil olur. Onun içindir ki Câle, umumi bir ifade yapmak, kılmak, etmek manasına olsa da geldiği cümleye göre de mana alır. Ne gibi? Biz onu kıldık derken, burada anlatılan Kur'an-ı Kerim olduğu için kıldıktan kasıt enzellâ o. Biz o Kur'an'ı indirdik. Ne zaman? Nasıl indirdik? Kur'an'a arabiyyen. Arapça bir Kur'an olarak, Arapça bir kitap olaraktan indirdik. Belahatel arabi. Bil lugatil arabi. Arap lugatı üzerine. Yani Arap dili, lehçesi, lugatı üzerine kısacası Yusuf suresinde de ifade edildiği gibi biz onu Arapça, Kur'an olaraktan indirdik. Niye? Ta ki lehallekum tahakkülün, <gülüyor> umut ifade eder, ümit ifade eder, umulur ki siz ne yaparsınız anlarsınız. Anlamaktan kasır, kasır, tefavura ma'aniya, onun manalarını fehm anlayasınız diye biz onu Arapça, Kur'an olaraktan indirdik. Ve innehu muhakkak ki o müthvetun, fi tespit edilmiş, yazılmış, konulmuştur. Nereye? Fi ümmül kitab. onun aslı, esası, anası, kökü, olduğu yer, arşivi Ümmül kitaptadır. Ümmül kitap ne? Asrı kütübü. Kütübe kitabın aslı olan, temeli olan yer. Yani ondan kasıt el bir Mahfuzu. lev Mahfuzu, kainatın genel arşivi. A'sından zesine kainatta olan tüm olayların hani nasıl ki okullar, devlet daireleri bir arşiv tutarlar. Aynı şekilde kainatın genel arşivi, bu rızıkların tanziminden, doğumların, ölümlerin, insan, hayvan, bitki neyse bütün varlıkların her şeyinin kayıtlı olmuş olduğu kainatın genel arşivine verilen ifade ne i mahfuz olmuş oluyor. Ledeyna aslında inda inda manasına eş anlamdadır. He. O nelerin ümmü kitapta. Yani ledeyna inda bizim neslimizdedir, bizim yanımızdadır. He. Ne olarak yanımızdadır? La'aliyyun yüce olaraktan? da alel bir bi kahleun" kendi kendiler önceki kitaplar üzerinde yüce ulvi üstün bir makamda olmak üzere nedir o neslimizdedir. Ne olarak Hakimun, zülfiketin baligatin yüksek bir hikmet üzere tamamen hikmetlerden ve hükümlerden oluşmuş hikmetli bir kitaptır. O Kur'an o kitap. Efel nadribu ankumul zikre. Şimdi nadribu bu darabe genel vurmak anlamına ama yani çok geleceği için burada şimdiden ifade edeyim. Mesela dar ı mesel denilir. Getirmek, söylemek, ifade etmek, anlatmak gibi. Burada şunu söylüyor. Efendim adri bu. Yani elimsiku. Biz tutalım mı, yapmayalım mı, indirmeyelim mi, söylemeyelim mi? Ankunu zikret, sizden o Kur'an'ı tutalım mı, alıkoyalım mı, indirmeyelim mi, zikretmeyelim mi, dile getirmeyelim mi? Kulumuz Muhammed'e indirmeyelim mi? Ha o Kur'an'ı ne için? Ha safhan, bir tutarak. Yani tutmak suretiyle, onu tutmak suretiyle geri mi çekelim? Yani geri mi onu tutalım. Geri çeker miyiz biz o Kur'an'ı? Ta ki feletu'meruna ve la tuhevne. Emredilmeksizin ne edilmek sizdir? Bir eş düşük sebepten. Fe tuntum kalle men musrifun. Yani müşrikine, Siz müşrik bir kavim oluyorsunuz diye şirk içerisinde bir kavim oluyorsunuz diye yani kısacası siz günah işleyip haddi aşıyorsunuz diye yani şimdi o zikir olan o Kur'an'ı biz size indirmeyelim mi? o Kur'an'ı biz size söylemeyelim mi? dile getirmeyelim mi? daha hayır yani siz haddi aşsanız da müşrik bir kavim olsanız da o Kur'an'ı biz sizin üzerinize indireceğiz o Kur'an'ı göndereceğiz ve kem ersed biz nice peygamberleri gönderdik fir evveliğine Öncesinde, ilkinde, daha önce nice peygamberleri gönderdik وَمَا كَانَيْا اَتْيْهِمْ Her ne vakit o peygamber onlara gelmedi, illa var ya ondan dolayı, مِنْ Onlara o nebilerden herhangi birisi gelmedi ki illa onlar ne yaptılar? O kendilerine o peygamber gelenler ne yaptılar? bir O peygamber ile يَسْتَحْزِعُونَ Alay etmeye başladılar. كَيْسْتِحْزَاءِي قَوْمِ كَدِكَ ne gibi tıpkı senin kavmin seninle alay ettiği gibi senden önce gelmiş olan peygamberle peygamberlerle de onlar alay ettiler. Vahazet Peygamber Tüylerini Sallallahu Aleyhi ve Selam. Bu efendimize bir bu efendimize bir tesliyedir. Yani tesellidir. Bir teselli yani üzülme. Ya Habibim sen de üzülme canını sıkma. Çünkü onlar o haddi aşan kavimler zaten senden öncekilere de bunu yaptı. Senden önce de bunları yaparlardı. Ondan dolayı zaten biz ne yaptık? فَاَهْلَكْنَا Biz helak ettik. اَشَكْتَ minhum قَوْمِكَ Senin kavminden daha nice güçlerini helak ettik. Hep geliyor ya böyle. Mesela Ak ve Samut kavmini zikrediyor. Yani senin kavminden onlar daha şiddetliydi. Ömürlerin uzundu, güçlü, kuvvetliydi. Mağaralardan evler yaparlardı. Biz bırak bu ufak tefek sinek gibi olanları. Biz onların devlerini helak ettik, yok ettik. Nasıl batşa, batşa ifadesi yakalamak, tutmak, kuvvetle, kuvveten, kuvvetli bir şekilde biz onları tutarak, yakalayarak da onları helak ettik. Ve me da yani sebafir ayetin meselen evvelin, ilkler, ilktekilerin misali, misali, hali, vaziyeti, durumları geçti. Geçtiği üzere biz onlardan daha güçlü kuvvetli olan nice kavimleri helak ettik. Sifat onun fiil-i yani buradaki metelül evvelin bu nedir? Helak etmek dedi onların özelliği, daha güçlü kuvvetli olanları biz helak ettik. فَاَقِبَتُ تَوْمِكِ كَزَارِيْ Ne olacak? Sonuçta senin kavminin da ancak bu şekilde olmuş olacak. Çünkü biz örnekleri ortada. Öncekilerin mesele, temsili, durumu, vaziyeti, ortada iken, geçmiş iken biz nice güçlü kuvvetli, senin kavminden güçlü kuvvetli olanları biz helak ettik. Aynen senin kavminin ahiveti de olacağı budur. Ve neyin? Buradaki lam ifadesi, namur kasemi, muhakkak ve elbette ki manasına şart edatı değil. Yani hafif ifade etmiyor muhakkak ki, sen onlara ey Habibim sorsan, neyi sorsan şunu, مَنْ حَلَتَ السَّمَوَاتِ بَالْعَرْضَ Ha, yerleri ve gökleri yaratan kimdir diye onlara sorsan, onlar lam edatı ile cevabını ifade ediyor. لَيُقُولُنَّ <gülüyor> Hem lam hem sondaki şeddeli, nun. tahkik edatı olup kuvvetlik olarak, kesin be kesin, mutlaka ve elbette onlar diyecekler, Burada هُسْفَا مِنْ النُورُ الرَّفِي لِتَوَالِ النُونَانِ İki nun peş peşe geldiği içindir ki, ref nunu ref burada ne olmuş hasfedilmiş olun olmakta ve vavu zamiri zamirin vavu ise ihtiqar sakine iki sahibin olduğu için zamirin aynı zamandaki nunun peş peşe gelmiş olmasından dolayı refli nunu hasfedilmiş olmaktadır. He Evet demek ki le <gülüyor> Salette muhakkak gibi elbette onlar diyecekler ki, onu yaratan, onun yaratıcı, el aziz, el alimdir. Aziz ve alim olan, her şeyi bilen, izzet ve ilim sahibi olan Allah'tır diyeceklerdir. El ahir cevabı, yani onların en son cevabı bu olacaktır. İzzetli ve alim sahibi, ilmi, ilim sahibi olan Allah onları yarattı diyecektir. Ey Allah, zul izzet ve ilmi, izzet ve ilim sahibi olan Allah'tır. Bunun üzerine Allah sade taala, buna ek olarak da şunu da ziyade kıldı. Elmediği o Allah ki yerleri ve gökleri yaratan odur denildi ya işte o yerleri ve gökleri yaratan o Allah ki, cä alîkumur arda size yerine yaptı kıldı? Ne olaraktan? mehden, <gülüyor> Beşik kıldı ve mehettülehu temhida ve mehettülehu temhida bir ikincisi. Hazreti Ali Beşik'te şey Hazreti İsa beşikteyken ne diyordu ve tekerleme fil mehdi sabiyya meh yani dünyayı da demek ki bir beşik. Selsale oluyor ya bazen. Demek ki beşiğin sallanması gibi o zelzele de adeta Cenab-ı dünya beşiğini sallıyor. Beşiğin içerisinde bunlar insanların dünyasını, beşiğini o şekilde sallamış oluyor. Dünya da ne yaptı Allah yeri size bir beşik kılmış oldu. Firaşen bir yatak kelimeydi sabiye, aynen çocuğun beşiği gibi, çocuğun yatağı gibi. Cenab-ı ne yaptı? Yeri sizin için bir beşik kıldı. Ve aynı zamanda daha ne yaptı? Ve cahire bun fiha, sizin için o arzda, o yerde, o dünyada orada kıldı ney? Sübiler, turuklar, yollar yaptı, yollar kıldı. Niye? لَاَلَّتُ اِتْتَحْتَدُونَ Ta ki yolunuzu bulasınız diye. اِلَا مَقَاسِدِكُمْ kufi esvarikum. Yolculuklarınızla hedefinize varmanız için, yolunuza sonuca nihayete varmanız için o yolları Cenab-ı Hak size ne yapmış oldu? Kılmış oldu yeryüzünde. O yolları sizin elinize vermiş oldu. Ve ellesi ifadesiyle sıla cümlesi ki ki ki ifadesiyle Cenab-ı Hak devam ediyor. وَالَّذ۪ي Ve o Allah ki daha ne yaptı? nزل من gökten indirdi ma'en bir suyu bir kaderi yani bir kaderi hacet kendisine duyacağınız ihtiyaç nispetinde muhtaç olan yerlere bulutları göndererekler süngerden sıkar gibi adeta adeta ihtiyacımız olan suyu gök yüzünden indirendir o Allah. He yunzilu He ben Yani aslında normal fizik kuralları kurallarına göre Gökten inen bir cismin, su olsun, dolu olsun, kar olsun, yere inerken hızının artması lazım. Hızının artması lazım. O da neye neden olacak? Tufana neden olacak. Böylece Allah ihtiyacınız kadar size suyu indirirken, o tufanı başınıza indirmedi. Bir bela, bir sel, aynen Nuh kavmine indirdiği gibi size bir tufanı da indirmedi, suyu indirdi Allah. Daha ne yaptı? فَاَنْشَرْنَا <gülüyor> اَحْيَيْنَا biz hayat verdik, hayat verdik, dirilttik, bihi o su iler, neyi? Benleten meyten, ölü toprakları, ölü yerleri, ölü ölü belleleri, onunla biz hayatlandırdık. Kenali, aynen ölmüş toprağa dirildiğimiz gibi ayette başka yerde ne diyor hafızlar? Kezariken nuşur, yani demek ki insanların dirilişi de, varlıkların dirilişi de aynen böyledir. Ne gibi yerin bir hafta zarfında bahar mevsiminde bir anda dirilim, canlanması ise işte sizin de dirilişiniz, tekrar var oluşunuz aynen onun gibidir. Gel evlese hazel ihya aynen bu diriltme gibi <gülüyor> ne olacak tokhracum ahyaen. Sizler de kabirlerinizden diri olarak, canlı olarak, hayatta olaraktan çıkacaksınız. Velisi yine devam ediyor. حَلَكَ el الْاَصْلَافِ Allah çiftleri yaratandır. Ki baktığınız zaman her şeyi Cenab-ı Hak diyor, biz çift yarattık diyor. Çift olan şeyleri küllâhâ, hepsini yar yarattı. وَجَعَلِكُمُ الْفُرْقِ الْصُّفُونَ Ve sizin için gemiler yaptı, gemiler kıldı. Ve وَالْاَنْعَامِ Ve aynı zamanda hizmetinize hayvanları verdi. Ne gibi? kel gibi, deve gibi, at gibi vesaire hayvanları sizin hizmetinize verdi. مَا تَرْكَبُونَ ki biniyorsunuz. Yani bineceğiniz hayvanları ve gemileri sizin için, sizin hizmetinize o Allah verdi. Sel, varlıklar, sınıfları da çift olarak yarattı ve yaratandır o Allah. Niye? Bunu لِتَسْتَقِرُونَ تَا ki yerleşesiniz. Yani oturasınız ta ki yerleşin, oturun, oturun yerleşin diye, karar kılın diye nereye? Alâ zuhurî, damir ve cümrâ zâhrâ, nazarâ ve O yeryüzüne, dünyanın üzerine, sırtına, arzın sırtına yerleşesiniz, karar kılasınız diye, oturasınız diye Allah ne yaptı? Böylece onları sizin hizmetinize vermiş oldu. Yani onlara bine mesela binek olarak binmek, yeryüzünde karar kılmak amacıyla Cenab-ı Hak onları size, hizmetinize, faydanıza, yararınıza vermiş oldu. Evet, geriye biniyorsun, ata biniyorsun, deveye biniyorsun, yeryüzünde oturuyorsun, karar kılıyorsun. Onlara binmek için Cenab-ı Hak sizin hizmetinize bunları vermiş oldu. Şimdi sonra teskuru nimete rabbikum. Ha, o halde ''Bize sereytum aleyhi'' Böylece onlara bindiğinizde bunu Cenab-ı Hak yapıyor? Ta ki düşünesiniz diye. Neyi düşünesiniz? ''Nimete Rabbibum'' Yani bu kadar saymış olduğu nimetleri verdi, verdi, verdi, verdi, saydı. Bütün bunları niye yaptı? Ta ki düşünesiniz diye. Neyi? nimete rabbikum. Rabbinizin nimetini düşünesiniz diye. Bize seveytü aleyhi. Yani onların üzerine yerleştiğimizde, bindiğinizde Rabbinizin nimetini düşünesiniz diye Cenab-ı Hak bunları size verdi. Ve tekulu. Bunları verdi. Onun için sünnet olan şudur. Ve şunu diyesiniz. Yani deyin. Ne deyin? Şunu deyin. Subhaneb-Nezih Herhangi bir bineye binildiği zaman ne olursa olsun, at olsun, deve olsun, araba olsun, uçak olsun, gemi olsun. Efendimiz de bunu yapardı. Kur'an-ı Kerim'de iki, iki şekilde ifade edilir. Bir bu, bir de Süleyman Aleyhisselam'ın gemiye bindiğinde ve Bu söylenilir, bir de özellikle bu söylenilir, söylenilmesi sünnettir. Tesbih ederiz o Allah'ı ki Saharlana bizim emrimize verdi Bize musahhar kıldı Haza bu bineyi Yani mutlak bırakmış Haza ifadesiyle At demiyor, deve demiyor Neye biniyorsa bindiğin, Yani ileriyi de düşünerekler O zaman uçak yoktur ha, Uçakla dahil olmak suretiyle Binmiş olduğumuz bu şeyi yani, Binmiş olduğumuz bu şeyi Bize musahhar kılan Allah'a Hamdolsun onu tesbih ve takdis ederiz وَمَا قُلْنَا لَهُ Yoksa, biz buna güç yetirecek değiliz. yine takat getirecek, güç yetirecek değiliz. Emrimize amade kılacak değiliz. Değil mi? Bir çakıl taşınıp suya atıyorsun, batıyor. Ama tonlarca ağırlığındaki gemi bitmiyor. Bir ata bir çocuk biniyor, beş yaşındaki bir çocuk biniyor. At onu çok rahatlıkla sürüyüp götürebilir, at ona binebilir. Ama Allah, o atı o çocuğun hizmetine, insan hizmetine verdiği için hayvan boyun büküyor sahibi binen çocuk da olsa nereye isterse uçuruma bile olsa gidiyor. Nereye götürürse oraya gidiyor, hizmetine vermiş oluyor. Bu inna ila rabbina muakkaf ve elbette ki biz Rabbimize le munqalibun ve musarifun yunel idzejis dönücüleriz Rabbimize. Ve cahiru lahu Şimdi Allah bu kadar şey yapmışken onlar Allah için kullarından bir cüz yaptılar hayzı o cüzde nedir şöyle dediler El melâiketü melekler Allah'ın kızlarıdır dediler melekleri Allah'tan bir cüz ve bir parça yaptılar o müşrikler niye çünkü li'enne'l de cüzül vâlide çünkü zahiren de olsa kan bağı da olsa çocuk nedir babadan bir parça gibidir babadan bir parça gibidir böylece o müşrikler benâtullah Melekler Allah'ın kızlardır demekle böylece onları Allah'tan bir cüz ve bir parça yaptı. وَالْمَلَائِ Oysa vel melaiketü min ibadillahi teâlâ. Melekler nedir? Yüce olan Allah'ın direk kuludur. Allah'ın kullarındandır. Ondan bir cüz değildir. Muhakkak ki insan hangi insan el kariyol muhtakat deme? Bu sözü söyleyen, Melekler Allah'ın kızıdır diyen insanlar lekefur mübim, apaçık bir mankörlük ve küfür içerisindedir. Yani beyin uzaylı bir küfürü, artık küfürü gayet açık beyan içerisindedir, zahirdir. En yani yoksa bir mana tür inkar. En yani buradaki hemze inkar manasında yani ve F F S her. Şu manada, vel kavlu mukadderun, şu söz takdir edilmiş, evet, etekulûne, şöyle mi onlar diyorlar, şöyle diyorlar mı, şöyle demek der mi, ney, itteheze, edindi, mimma yahluku belâdi, linefsî, he, yarattığı kızlardan edindi, kendisi için, ve esfâkûn ahlâsakûn, ve sizin için de seçti bilbenîne, güç çocukları, yani ne kadar kötü bir taksim kötü bir tercih. E ee, Allah kızları kendisi için haşa yarattı. Oğlanlarını da erkekleri de sizin için seçti. O şu zıtlığa bakınız. Tersi olması lazım. El kavlukum es-salihu feve min cünnetil münkeri. Yani hakikaten hoş olmayan bir ifade neticesinde ki aşağıda onu ifade edecek yani neden güçlü olanları kendilerine alıyorlar, zayıf olanları niye Allah'a veriyorlar? Yani şuradaki tezaada bak. Heh. Onlar ne yaptılar bu manada? O izabushire ahbun, mesela onlara, onlardan herhangi birisine müjdelendiği zaman, haber verildiği, söylendiği, müjdelendiği zaman genelde müjde olur. Aa çocuğun doğdu, Çocuğunun doğumu müjde edilir. Ha, bir ile darabe bir rahmani mesela mesela onun cevabı dedim <gülüyor> ya darbu mesel darbu mesel temsil getirme dile getirme örnek verme ifadesi onlar her ne vakit rahmana onlar ne yaptılar Allah için rahman için bir temsil getirdiler yani cale o şüp hen binisbetir <gülüyor> benati kendisine kızları nisbet etmek suretiyle kızlara Allah'a nispet etmek suretiyle ona bir şebi bir benzer yaptılar. Li'enne verede çünkü çocuk yukarıda dediği gibi güçlünün varide çocuk babasına benzer bir benzerlik vardır. Ver mana şu. İza bir ehadun bir sizden herhangi biriniz birisine ki din kızları diridir gören düşüklere herhangi birisine bir kız müjdelendiği zaman tûleduhu senin kızın oldu. Kızı doğdu, ona müjdelendiği söylendiği haber verildiği zaman ne yapıyor? Zalle. Yani sâre. Daha önce söylediğim gibi ef'al ve oluyor. وَجُّهُ Bir bakıyorsun ki onun yüzü olmuş. Ne olmuş? Müsbedden simsiyah olmuş. Yani mütehayyiren tahayyire mu'tammin. Ramlı olan bir insanın değişimi gibi, yüzündeki durum gibi, o meydana gelen değişkenlik gibi bir bakıyorsun ki onun yüzü değişmiş, simsiyah bir hale bir vaziyete girmiş. Ve hüve kazim yani hiddetli, şiddetli, kızgın adeta mümteliyün gamman tamamının baştan tırnağına kadar gam ve kederle hüzünle dopdolu bir vaziyette yüzünün simsiyah olduğunu görürsün. Yüzü simsiyah hale gelmiş olur. Peki sen utanmadan kızın oldu diye yüzün bu hale geliyor. Kızgın kızgınlık yapıyorsun. Peki pekeyfe yensibl benatiyle peki nasıl oluyor da sen bunu Allah'a nispet ediyorsun? Melikler Allah'ın kızlarıdır diyorsun ki ta'ala ansarike. Oysa Allah nedir? Senin bu kendisini ısrar ettiğin bu durumdan o Allah elbette ki gayet yücedir. Hem hemzetül inkar yine burada yukardaki em gibi e hemzetül inkar ve vavul atfü müteallifun cümletin mukadderetin. Mukadder bir cümleye taalluk ederek vavu atf ve hemze-i inkar şöyle yece'alûne illâh onlar Allah'a yapıyorlar. Men, kim? Yüneşşe'o fil o ez ziyneti. Bir kimse ki, işte burada özetle şunu söyleyeyim. Kadınların durumunu, zayıf durumunu söylüyor. Yani böyle kadınları siz Allah'a ısnat ediyorsunuz. Yani neydi? Süs ve zinet içerisinde yüneşşe oluşmuş. Nerede fil hiyyeti, fiz süslü bir vaziyette ve o kendisiyle tartışma halinde tartışmada bulunmayan ki fil tartışmada açıklamada bulunmayan beyanda bulunmayan ve kendi süsü içerisinde oluşmuş süs, süsünü giyerek ziynetini giyerek takısını takaraktan bulunmuş bir durumda yani elmu sirre vücdeti anha kadın olduğundan dolayı karşıdakine mücadele içerisine girmeyen, suskun bir vaziyette olup ses çıkartmayan böyle bir kadın. İkincisi ve cahirü o melekeleri ki kılıyorsunuz ellezine ibadul rahmani inasen Allah'ın kulları olan o melekleri dişi kılıyorsunuz. Dişi yapıyorsunuz. E şehidu peki hadiru siz hazır mıydınız? Olaya şahit misiniz? Kalkamadı neyine onların yaratılışına? Yani meleklerin yaratılışında siz orada mıydınız? Olaya şahit miydiniz? Orada hazır mı bulunuyordunuz? Ha o halde. Madem ki meleklerin yaratılışında hazır değildiniz, bu olayı bilmiyorsunuz, şahit de değilsiniz. Niye bunu isnat ediyorsunuz? O zaman ne olacak? de bu şehadetüm. Böylece sizin bu şahitliğiniz hesap sorulmak üzere yazılacak. Bi'enlehüm inasun. O da nedir? Onlar kızlardır diye bu şahitlikte ifade bulunmanız hesap sorulmak üzere yazılacak. Ve siz bundan dolayı da sorunu yeri çekileceksiniz bu şahadetinizden dolayı. Anha fil ahirete ahirette bu عَلَيْهِمُ الْعَيْقَابِ Böylece ahirette soru çekmeyince arkasında olacak? Sıraya gelen, buna terettüp eden olay nedir? Ona ikat ve ceza olmuş oluyor. Demek ki tartışmada herhangi bir beyanda bulunmayan, kendi süsü içerisinde oluşmuş olan, süslü bir vaziyette bulunan o kızları siz Allah'a mı ediyorsunuz ki onların yaratılışında siz hazır değildiniz? Hazır mıydınız? Değildiniz. O halde böyle bir yalan şahitlikle bulunmuş olmanızdan dolayı ahirette sorgulanacak. Arkasından da iqab ceza olmuş olacak. Bunun üzerine müşrikler bir mazeret buluyorlar. Diyorlar ki, ve karu dediler, rahman errahman. rahman dileseydi, Allah dileseydi, ma abettahum. Biz o meleklere tatmazdık ey melaike. İbadet ve ilham bir Eğer biz bugün o meleklere tapıyor ise bu Allah'ın dilemesiyle olan bir şeydir. Ve demek ki o buna razı ki biz de onlara tapıyoruz diye soruntularını dile getiriyor. Bu üzerine kalete ala onlara Allah diyor ki ve onlar bu konu konuda min bir bilgiye sahip değiller. Bu cehaletlerinden, cahilliklerinden dolayı <gülüyor> söylüyorlar. min ibadet ibadeti ya Allah'ın onların meleklere tapmış olmasına razı olma düşünceleri, sözleri söylemiş oldukları Bu söz bir ilime dayanmıyor, bir bilgiye dayanmıyor. Tamamen onların cehaletinin bir neticesidir. Böylece in buradaki in ma manasını nereden anlıyoruz? İlladan anlıyoruz. Mahul onlar değildir. İlla ancak nedirler? يَحْلُسُونَ يَنْ يُكَزِّبُونَ فِيهِ Bu konuda onlar ancak bu ancak yalan söylüyorlar, yalan söyleyicidirler. <gülüyor> Bundan dolayı da فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهُ الْيْقَابُ بِي Böylece bu yalanlarından dolayı da onlara azap, ceza tereddüt eder, peşinden gelmiş olur o iftiranın. Hem yani yoksa yani onların Allah fikirlerini çürütmek üzere alternatifleri ortaya sunuyor. Hem yani yoksa اَا تَيْغَابُ Yoksa biz onlara Kitab-ı Minpubi daha önceden bir kitap mı verdik? Ellerinde bir verdiğimiz bir kitap mı var? Yani El Kur'an-ı ibadeti gayriha. Yani Allah'ın dışındaki dışındakilerine ibadet edeceksiniz diye edebilirsiniz diye meleklere de ibadet edebilirsiniz diye biz onlara daha önceden böyle bir kitap mı verdik? Yani böyle bir kitap vermedik. Biz onlara öyle bir kitapta bulunmadı. He, fe'im istebsikun biz onlara daha önceden böyle bir kitap mı verdik ki ona tutunuyorlar, sarılıyorlar, belge olarak, ücret olarak kabul ediyorlar. Yani evlen ve durum kesinlikle ve kesinlikle böyle değildir. Bel belki buradaki hayır manasına hayır, kahve onlar dediler. Peki neden bunu yaptıklarını söylediler, meleklere niye tapıyorlar? İnna vecedna. Hep... Kur'an'da birkaç yerde geçer değil mi hafızlar? İnna becenna ama enna ala ümmeti. ümmetten kasıt milletin, milletten kasıt din. Ha, biz ejnatlarımızı bir din üzerine bulduk ve inna böylece muhakkak ki biz maşûne o yolda gidiyoruz. Ala ahariyin onların bilgisini takip ediyoruz. Baktık ki atalarımız puta tapıyorlar, ondan dolayı biz de onların peşine gittik. Mühteduna, onların gittikleri yola izlerini takip ederekten gittik miyim? Ve <gülüyor> kanu yağmurduğuna gayrallah. Onlar da ne yapıyorlardı? Allah'ın dışındaki kutlara tapıyorlardı. veya güneşe veya ateşe veya meleklere tapıyorlardı. Bunlar da böylece ne yapmış oldular? Atalarının izinden giderekler ona tapmış oldular. Gerçi altta değişik şekilde bazı şeyleri söyleyecek de başka ayette ne diyordu? Peki bu onlar yanlış yolda ise, yanlışı yapıyorlar ise, siz de aynı yanlışı devam ettireceksiniz diye Kur'an-ı Kerim onları ikaz edip uyarmış idi. He, o kedalike, i̇şte Habibim, durum hari hari vaziyet böyledir. Mâ namin min biz önce... Senden önce hiçbir pe peygamber firkar yetin bir beldeye, bir şehre, bir memlekete göndermedik ki minnedirin onları cehennemle korkutan, uyarıcı olan hiçbir peygamber göndermedik ki ne oldu? İlla istisla istisla ancak <gülüyor> bana kale dediler. On yani bir kavim düşünün gözünüzün önüne ve o kavime bir peygamber gelmiş uyarıcı, onları uyarıyor ama onların içerisinde ilk ortaya çıkanlar şunlar. kale onların şımarık zengin önde gelenleri yani mutana aynurha zengin olanları nimet içerisinde şatafat içerisinde zenginlik içerisinde ferah ve rahat içerisinde olanlar dediler. Aynen senin kavmin işte Ebu Ceyh gibi Ebu Lehet gibi As bin Vail gibi senin kavminin ileri gelenlerinin dediği gibi onlar da dediler. İnna vacetna aala, vacetna aba ana Biz atalarımızı milletin bir millet üzerine, bir din üzerine bulduk. O inna aala atalarini muhtedon, müttebi one. ve biz de onların yollarına tabi olup iktidar edip devam edeceğiz dediler. O şımarıklar, o nimet içerisinde yaşayanlar. <gülüyor> Madem öyle habibim, demin dediğimin benzeri şekilde, sen de onlara o zaman der habibim, ne de şunu de. E tettebionu zalike peki siz buna tabi mi oluyorsunuz hangi durumda ve lemci ve ve eğer ben size getirsem ben size getirsem bi ehtamim mavacettum alayhi abaikum atalarınızın bulduğu atalarınızdan size gelen atalarınızın yoluna gittiğiniz durumdan daha doğru olan bir şey size getirsem de mi yani onların yanlışından daha doğru Yanlıştan hariç doğru bir şey getirsem de mi siz gene onlara tabi olacaksınız? Yine bu doğruyu bırakıp o yanlışa mı tabi olacaksınız? Dedi Efendimiz. E, Kâru onlar da dediler ki اِنَّا بِمَا اُرْسِرْتُمْ bihi Muhakkak ki biz seninle gelmiş olana, sana gönderilene اَلْتَوَمَنْ قَبْلَكَ İstersen o, ister senden önceki olsun. Biz bütün bunları topla ne yapacağız? kâfirûne, inkar edeceğiz. Yani inat ya, inat ya, ısrar ya kötülükte, küfürde. Yani sen bize güneşi göstersen de biz gene güneşi inkar edeceğiz. Sen bize hak ve hakikati güneş gibi göstersen de o sana seninle beraber geleni yani Kur'an'ı ve dini biz gene de inkar edeceğiz. Kendini fazla zorlama der gibi. Bu üzerine kâle teâle tahvîfellehum, Allah onları tehdit edip, da onlara şöyle dedi. فَمْتَقَمْنَا namirhu. Biz de ne yaptık? Onlardan bir intikam aldık. He, kimden? مِنَ الْمُكَدِّب۪ينَ الْمُسُّلِ قَبْلَكَ Senden önceki peygamberleri yalanlayanlardan da biz böylece bir intikam almış olduk. O halde, ey Habibim, nasıl ki öncekilerden intikam aldık ya, فَمْزُرْ O zaman bak ve bekle. Keyfe nasıl, kâne âhibetül kendibin Yalancıların sorunun nasıl olacağına, ey Habibim sen bir bak bakalım. Yani bunların da sonu öncekiler gibi olacak şeklinde bir uyarıda bulunmuş oluyor. Vezgûr, ey Habibim hatırla. İzbahtâki kâle İbrahim ni İbrahim babasına dedi. Ve kavmî, ve kavmine dedi. Ne dedi, şunu dedi. İnnemî. Muhakkak ve elbette ki ben neyim? Yani ey beriun, ben sizden beriyim, sizden uzağım, sizle bir ilişkim, ilgim yok. Neyden? Mimma tabudun, tapmış olduğunuz o putlara tapmaktan o putlarla benim bir ilgim yok. Ben onlardan uzağım, ben onlardan beriyim diye babasına ve kavmine bu şekilde dedi. He, peki kime ibadet ederim? İllel öyle birine ki patara yani kalefeni ancak beni yaratana ben ibadet ederim niye çünkü seninle o çünkü o beni doğru yola iletir yürüdunu dinini kendi dinine ihşade eder doğru yola o beni iletir ha bu aleha e kelimetü tevhid el böylece onun onu yaptı ve aleha onu kıldı etti ki İbrahim aleyhisselam Kur'an'ın geneline de baktığımız zaman tevhidin babası. Yani tevhidin babası. Tevhidi bayraklaştırmış olan bir peygamber. Bunun üzerine baktı ki onlarda bir hayır yok. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam dedi ki اِنْ اِزَاهِرُ لِلّٰى رَبِّ Muhakkak ki ben Rabbime gideceğim. O beni hidayet edecektir. Beni hidayet edeceği Rabbime ben gideceğim. Ona gideceğim. Ne olarak? bunu söyledi, kelimeten bakiyeten fî akibihi, zürriyeti kendi zürriyetine gerisine, arkaya sonrakilere zürriyetine baki bir kelime olan hidayeti onlara bırakaraktan kelime-i tevhid Hı. ki mesela Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile Hazreti İsa arasında 610 yıl vardı 610 yıl o zaman içerisinde rivayete göre Sinan gibi böyle bir iki tane peygamber olduğu rivayet edilen kimse gelmiş ama genelde o döneme fetret asrı deniyor de, diyoruz. Ama bununla beraber mesela efendimizin babası olsun, ondan sonra dedesi olsun, mesela buhayrayı rahim olsun, yine o dönemde tek tük de olsa varakabil nefel gibi tek tük de olsa çok perdeler altında. İbrahim'in Hanif dini, İbrahim'den gelen o Hanif dinine inanan insanlar vardı. Onun için köklü olarak da Allah'ın birliğini ifade eden, bayraklaştıran, Hanif dinini ortaya koyan İbrahim aleyhisselam olmuş oluyor. Evet, yani demek ki ben Rabbıma gideceğim, gideceğim. O bana ne yapacak? Benden sonraki zürriyetlere vaki kalacak olan bir kelimeyi bırakmış olacak diyerekten İbrahim Aleyhisselam bunu ifade ediyor. Topluları ifade edecek olursam İbrahim bu sözü ardından gelecek olanları devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler. Böylece o tevhid dini İbrahim'den sonraki zürriyetine, akıbi zürriyetine kalmış olan bir miras olmuş olmaktadır. فَلَا يَزَارُ فِيهِمْ مَنْ Böylece onlar ne yapmış oldular? Ondan sonra Allah'ın birliğini vahdaniyetini ve tevhidini ki İslamiyetin esası tevhiddir. Hristiyanlığın esası teslisdir. Üç Allah inancıdır. Böylece İslamiyetteki tevhid inancının da bayraklaşmasını devam ettirmiş oldu. Ve Allah gerçi on ki onlar amma hum aleyhi ilah İbrahim edihim. Umul ki onlar bulundukları durumda İbrahim babaları olan İbrahim'in dinine dönmüş olurlar diye bu umudu, ümidi ifade etmiş oluyor ayet-i kelime. Belki evet durum hal şu ki hamura el biz o müşikleri faydalandırdık. Ve atalarını da faydalandırdı. Değil zenginlerde malları vardı, köşkleri vardı, sarayları vardı, bahçeleri vardı. Biz onları bunlardan faydalandırdık. Yani, yani küfrettiklerinden dolayı velem o acil on bir ukubeti, onları cezalandırmada acele etmedik. Onun için unutulmamalıdır ki Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah süre verir ama kesinlikle ve evet kesinlikle ihmal etmez. Onun için Cenab-ı Allah onları ve eşlatlarını faydalandırdı öyle ki hattaca ömür hat onlara hak gelinceye kadar ondan kasır el Kur'an gelinceye kadar kendilerini ve eşlatlarını faydalandırdı. Ve Rasulün Mübin he, Cenab-ı ve Rasulün Mübin mübin, daha önce dediğimiz gibi mübeyyid. Yani, kendilerine dini hükümleri izhar eden, açıklayıcı olan rasuller ve Kur'an onlara gelinceye kadar. Öyle bir resul ve Kur'an onlara gelinceye kadar kendilerini ve eşlaklarını Allah faydalandırdı. Ki o da kimdir? Ve bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed ve o Muhammed'e gelen Kur'an onlara gelinceye kadar onları ve onların atalarını Allah faydalandırdı nimetlendirmiş oldu veren fakat her ne vakit ge ca hak Kur'an onlara hak olan Kur'an geldiği zaman geldiğinde ne yaptılar her zamanki yaptıklarını yaptılar değil mi hafızla? çok yerde geçer mesela bu ne dediler karu haza sihro bu bir sihir değil Değil daha önce de ifade ettiğimiz gibi işte kendilerini ve etbaalarını kandırmak için ya sihir dediler, ya şair dediler, ya kâhin dediler ama bir şey hiç demediler. O da yalancı ifadesini hiç kullanmadılar, kullanamadılar. Çünkü yalanını görmediler, çünkü Muhammed'in emin dediler, güvenilir Muhammed dedikleri için. Hatta neydi? Şunu da ekleyeyim. Hicret anında Efendimiz mesela... Medine'ye hicret ederken yatağını Hz. Ali'ye yatırdığında onun için şey, ne yapmıştı? Yanında müşriklerin kendisine emanet ettikleri emanetini Hz. Ali'ye vermiş, bunları sahiplerine verdiye. Düşün ki müşrikler kendi çocuğuna, kendi ailesine, arkadaşlarına güvenmiyor. Değerli eşyalarını getiriyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ediyor. Güvenli yer, güvenli mahal. O derece Muhammedül Emin diyen de onlar zaten. Ama ne yaptılar? Ha da sihir Bu bir sihir, siirdir. Bu inna hiye kafirun. Biz de böylece ne yapıyoruz? O sihirini inkar ediyoruz. Ya, bu da sihir yaptığı için biz de kafir olduk. İnkar ediyoruz. Ve kadu dediler ki bunu dedikleri gibi levla yani hella teşvik manasını, haydi. He. Ha. He ha, ne nusile hadr Kur'an? Aslında bu Kur'an indirilmeli değil miydi? Neye alahtar iki şehirden bir adama kim o iki şehir min onlardan herhangi birisine iki şehirde bulunan ileri gelenlerden herhangi bir adama indirilmeli değil miydi hani büyük bir adama kim onlar Mekke Mekke'de bulunan velip bir Muhire. hani Kur'an öyle gelirse ona gelmeliydi veya ve burada bir Taif'te bulunan burada bir meshudur bu Kur'an gelmeliydi. Oysa yetim olan, yetim olan, zengin olmayan, Mekke'nin lideri olmayan bu Muhammed'e niye geldi? Gelecekse eğer Mekke ve Medine Taif'te bulunan bu ikisinden birisine gelmeliydi diye kendi kurultularını, mazeretlerini, iman etmemelerinin sebeplerini bu şekilde dile getirmiş oldular. Madem öyle, Habibi o halde ehül sen onlara bir söyle parantez için. Ehül onlar mı? Yehzimûne rahmete rabbike el Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Rabbinin rahmetinden kasıp el -nübüvete. Peygamberlik görevini onlar mı taksim ediyor? Peygamber göndermek onların işi mi? Yani bunları sokmasınlar. bunları karıştırmasınlar. Bu iş onların işi değildir. Ki kimi göndereceğini elbette Allah bilir He, böylece nasıl <gülüyor> kasanla Biz muhakkak ki onlar arasında maaş fil hayatı <gülüyor> dünya dünya hayatındaki onların geçimlerini biz taksim ederiz. Biz ayarlarız, belirleriz, taksim ederiz. Yani onlar Rabbinin rahmetini, Peygamber gönderme işini, taksimatını onlar mı yapıyor? Yapmasınlar yani. Tecarre bağdaum kariyer. Biz onlardan bazılarını ne yaptık? Ganiyen zengin kıldık, ve onu ve bazısını da fakir kıldık. Bir kısmını fakir, bir kısmını zengin kıldık. Şu az kaldı orayı da ifade edeyim. Varafana abadan bilgina fawtabad ve bazıını bazı üzerinde biz ne yaptık? Üstün kıldık, yüce kıldı. Hangi konuda? Zenginlik konusunda. Bazısını bazısından zengin kıldık. Hangi bakımından derece adin. derece bir hükme bakımından, güçlü kuvvet bakımından, zenginlik bakımından, mahasır mahasısından üstün kıldık. Niye? Niye bunu yaptık? Hani bir söz var ya, herkes, sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa? Şimdi herkes dünyada ağa olsaydı, inekleri kim sağardı? Kimse sağmazdı. Kendisi yani, ağa ya, herkes oturuyor. İşte bunun olmaması için ne yaptık? Liyettakiye bağlı olduğum onlardan bazısını kıldık. Mesela zenginlere, bazen bazılarına kim? El fakir, fakir olanlara kıldık. Ney? Suhrriyen, hani daha önce Sahkarer. SubhanAllah di, Sahkarer Lena. Hani, bazılarına hizmetçi kıldık, emrine verdik. Musahkaran fil ameri lahu bil a, ücreti. Ücret karşılığında yapmış olduğu iş ile. Onu ne yaptı? İş çıkıldı hizmetine vermiş oldum. ve ya o imnesi. Buradaki ya nisbet yasıdır. Yani hizmetçi, hizmet edici. ve rahmetu Rabbi İşte Rabbinin rahmeti, yani o rahmetinden kasıt el cennet nedir? Hayru min majejma. O ne? Fit dünya. Ey akıl sahipleri. Sizin dünyada toplamış olduğunuz her şeyden Allah'ın rahmeti olan cennet nedir? Nedir? Hayru. <gülüyor> Bak hayır. burada hayır mutlaktır. Mutlak olduğu içindir ki çok çok hayırlı manasına. Yani burada elif lam takısı gelmemiş, temin gelmiş, hayrun ifadesi gelmiş. Ondan dolayı buradaki hayrun ifadesi en büyük hayır manasına mutlak olarak zikredildiği için mukayyet değil, kayıtlı değil. Çok çok daha hayırlıdır. Sizin dünyalık toplamış olduklarınız daha... Evet, 33. ayetten zuhruh. وَلَلَّا اَنْ يَكُونَ Eğer olmasaydı insanlar ümmeten maharet eden küfrü tek bir küfür üzerine tek bir ümmet eğer olmasaydı yani böyle bir risk böyle bir tehlike olmasaydı o zaman ne olurdu onun levin şah edatının cevabı gelmiş oldu leca biz kılardık kime limen bir rahmane rahmanı inkar eden kimse için Allah'ı inkar eden kimse için kılardık neyi kılardık ni <gülüyor> buyutiy bu <dedik> nedir buyutiy <gülüyor> min limen, limenden bedeldir. O kimse için kılardı, onların evlerini. Sukofer minfidapin, evlerinin tavanlarını gümüşten kılardı. Eğer böyle bir tehlike olmasaydı, insanlar zengin olup da refah içerisinde olup da bu durum kendilerini küfre gitecek bir durum olmasaydı, böyle bir risk bulunmasaydı, o zaman biz onların evlerini tavanlarını, evlerinin tavanlarını gümüşten yapardık. ''Ve arice ve onların merdivenlerini onların merdivenlerini ketdurecinin fiddetin aleyha yasharuna yani çıktıkları yola yine tavana yukarıya çıkmış oldukları o yerlerin çatıya çıkmış oldukları o yerleri ne yapardık inci ve mercandan yapardık yani diğer bir ifadeyle kıymetli gümüşten basamaklar haline gümüşten basamaklar haline getirirdik. Demek ki evlerinin tavanlarını, merdivenlerini gümüşten basamaklar haline Hı. ve gümüşten yapardık onları, o kafirleri. Eğer bunu yaptığımızda hepsinin tek bir küfür üzerine bir ümmet olma tehlikesi olmasaydı daha da onları nimetlendirirdik. Beni uyutayım evhabe'' ve aynı zamanda onların evlerinin kapılarını ''mi fiddatin'' onu da aynı şekilde gümüşten yapardı. Ve ceannale ve biz onlar için kıldık sururen min gümüşten sedirler koltuklar biz onlar için kılmış olduk. Yani böyle bir risk olduğu içindir ki cerhuseyrir buradaki sururen seyrin cebri sururen ifadesi ki o koltuklar ki ayetine geçiyordu cennetlikler ifade ederken daha önce de ifade ettik ala sururün onlar cennette karşılıklı koltuklar üzerinde dünya maceralarını birbirlerine anlatmak üzere otururlar. Aleyhayette ki bu ne? Dayanmış oldukları o koltukları, koltuklarını, ev, evlerinin kapılarını biz ne yapardı? Gümüşten yapardı. Yani dünyanın refahını ve ferahını onlara yaşatırdı. He, bu surenin adını almış olduğu zuhruf ifadesi buradan gelmiş oluyor. Zuhrufun da manası altın yaldızlı nakışlar ve suhrufen zeheven altın yaldızlı nakışlar yapardır. Mana şu لَوْلَا حَوْفُ الْكُفْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِي مِنْ اِيْقَاءِ الْكَافِرِ مَازُكِرَ Yukarıda zikredildiği üzere kafirlere verilenlerden dolayı eğer müminlerin kafir olma korkusu olmasaydı yani kafirlere böyle verince ne olurdu? Bu sefer binler, ah kafirler rahat içerisinde yaşıyor, biz kötü. O halde bize kafir olalım. Gibi bu tehlike eğer olmamış olsa idi, biz ne yapardık? Böylece onların evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını gümüşten ve altın işlemeli altınlardan yapmış olurduk. He, o yukarıda sikletlerle, atein ne Biz bütün bunları onlara verirdik. Neden? لِكِلَّتْ حَتَرِ dünya اِنْدَنَا Çünkü dünyanın Allah yanındaki kıymeti ve değeri hiç durumundadır. Onun için hadis kutsi de geçer. Eğer dünyanın Allah yanındaki değeri bir sivrisineğin kanadı kadar olmuş olsaydı kafirler ondan bir cüm'a, bir avuç su dahi içemezlerdir. Demek ki Allah'ın yanında ahirete göre, ahirete nispeten dünyanın bir değeri, bir sivrisineğin kanıdı kadar değeri söz konusu değildir. Bu adam-i bir ahireti finna'imi, ahiretteki nimetlere ulaşma konusundaki onun payı olmadığı için, ahiretten bir nasibi olmadığı içindir ki, dünya hayatının da Allah'ın yanında bir değeri olmadığından dolayı Cenab-ı onlara affedersiniz hayvan gibi yaşamaları üzerine o bütün o yukarıda saymış oldukları nimetleri verir idi. Ve in buradaki in nefî edatı nefiy edatı in kürri zalike bütün bunların hepsi lemma buradaki lemma illama imana illa bütün bunların hepsi ancak nedir? Metâul hayatı dünya Dünya hay hayatının bir meta'ıdır. Başka ayetlerine geçiyordu. Vemen hayatı, dünya illa مَتَاُ الْغُرُرُ Dünya hayatı ancak ve ancak aldatıcı bir maldan ibarettir. Onun için dünya hayatı ancak bir meta, bir faydalanma, geçici bir sürede istifade etme yeridir. كَيْ يَتَفَتَّوْ بِيْفِيَا ثُمَّ يَزُولُ İnsanlar ne yapıyorlar o dünyada? Bunlarla faydalanıyor ama sonra. صَرَا Yezulu, o da elden gidiyor, kendisi de dünyadan gidiyor. Oysa, vel ahiretü, ahiret yani el cennetü, inda rabbike, Rabbinin nezdinde cennet, ahiret ise nedir? Lil müttakine, müttakiler içindir. Günahtan sakınan ve korkan, kaçanlar içindir. Ve men yaşul, yani yorit, ve men kim yüz çevirirse, al zikri rahmani, rahmanın zikrinden. Allah'ın zikrinden, tesekkür ve tefekküründen yani ondan kasıt Kur'an'ın bir adına neydi? Zikirde. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse nukayyid, bir, biz sebep kılarız, bağlarız. Bağlayıcı bir sebep kılmış oluruz. Bağlayıcı bir sebep kılmış oluruz. Ve ona aynı zamanda nukayyid kayıp manası da var, musallat manası da var. Onu kaydederiz, sebep kılarız, musallat kılarız. Lahu onu ona neyi musallat kılarız? Şeytanen, şeytanı ona musallat kılarız, başına bela kılarız. Rahman'ın zikrinden yüz çevireni, Kur'an'dan yüz çevirere çevirene biz şey şeytanı ona musallat kılarız, başına bela kılarız. Böylece ve o şeytan ne olur? Lahu onun tarihini, laifari bu, ondan ayrılmayan onun bir yakın arkadaşı olur. Nereye giderse o da beraberinde gider. Sürekli onunla beraber olan yakın bir arkadaşı haline gelmiş olur. وَاِنَّهُمْ <gülüyor> اَشْيَعَدِينَ Ve onlar, o şeytanlar ne yaparlar? ne <gülüyor> Yani o Rahman'ın zikrinden yüz çevirenleri engellerler. Neyden? اَنِسْسَب۪يلِ تَلِيدُ الْهُدَى Hidayet yolundan onlar alıkoyarlar, engellerler, mani olurlar. Ve işin kötü tarafı buna rağmen Buna rağmen şeytanlar onları hak yolundan alıkoymuş olmasına rağmen ve ne ennehum onlar zannederler ki muhtedune ne? sen bakma ya benim kalbim temiz ben iyi insanım ben doğru yoldayım ya ben cennete gitmeye kim gidecek ve onlar kendilerini hidayet üzerinde zannederler. He filcem iriyetu manamen. Burada yahsabun bu niye cemii olarak gelmiş? Çünkü mel ifadesi o kimse ki orada cemi manasını ifade ettiği içindir ki cümlemiz burada yahsebune gibi, yasuddune gibi, mühtedune gibi cemi olaraktan gelmiş mene riayet, men edabına riayet edildiğinden dolayı. Hani dedi o ve men o kimse, ki, o kimse ki oradaki men cemi ifade ettiği içindir ki diğerleri de ona göre cemi gelmiş olmakta. Bu durum ne zamana kadar hatta hatta neydi intihai bildiriyordu. Nihayeti sonucu bildiriyordu. İdaca ena vakta ki bize gelir <gülüyor> kim el anşî fi karinete fi karine Kıyamet gününde arkadaşı olan şeytanla beraber o Rahman'ın zikrinden yüz çeviren kimse gelir. Talelehu ona der. Buradaki ya ya bilten bir uyarı içindir. O kişi der ki Neite beyni ve beyine Ah keşke benimle senin aranda senin aranda olsaydı bu öğrenmiş beyine. kart garp arası kadar, doğuyla batı arası kadar bir buğdiye, bir uzaklık olmuş olsaydı. Yani keşke benim yakınımda değil de şarkla garp arası kadar bir uzaklık aramızda olsaydı der. Eyani lise ma bu bu da ma baina el mashhab marib arasındaki kadar bir uzaklık olmuş olsa idi. Febisa el Fa takibiye ne kötü bir arkadaş. Ne kötü bir yollar. Şeytan enteli sen benim için ne kadar kötü bir yoldaşsın? Ne kadar kötü bir arkadaşsın? Saptırdığın için. Karete ala bunun üzerine Allah der Lel nefi istikbaldir. Gelecekte olan şeyleri de nef ediyor. yenfa <gülüyor> akum size fayda vermez. El hitabul ashi el muridin Allah bundan kime hitap ediyor? Rahman'ın zikrinden yüz çeviren kimseye hitaben diyor ki size fayda vermez el <gülüyor> Artık bugün geri dönüş yok. Bugün hiçbir şey size feryat, mahre şikayet, ahva bugün size bir fayda vermez. İz <gülüyor> zalemtu neden fayda vermez. Çünkü siz zulüm üzere oldunuz, zulmettiniz. <gülüyor> Buradaki iz li taleri illet bildiriyor. Yani li ennekum zalemtüm el fusakum bi dünya Çünkü dünyada şirk ile kendi nefsinize zulmettiğiniz için bu sebeple bugün burada bu feryadınız size bir fayda vermez. Ennekum muhakkak ki <gülüyor> siz Arkadaşınız olan bu şeytanla beraber neredesiniz? fil azabi azapta müşterikûne ennekum ve ma ba'deha he, siz o arkadaşınızla beraber bu cehennemde tekrar ne, nesiniz? dünyadaki arkadaşlık gibi yine arkadaşsınız, ortaksınız müştereksiniz bu durumda, azapta ve ma ve ma ba'deha fi te'eviril maslari fi mahall refk-i fail li buradaki ma evet, buradaki ma mukadder bir mühend. buradaki vema hani dedi buradaki vema ba'da fi fi mahallinde masları ta'vim manasını ifade eder yani şu manaya liyanfaqukum için ve mana len yenfaqukum ha len يَوْمَلْ قِيَامَةِ اِشْتِرَابِ كُنْفِ الْعَزَابِ Azabı ortakta, azap ikiye bölünmez. Yani yarısı senin olsun, yarısı arkadaşın olsun denilmez. Azapta ortaklıkta kıyamet günündeki bu azap asla ve asla size hafifletilmez. Bu feryadınız, bu ahbah etmeniz, özür dilemeniz azabınızın hafifletmesinde bir rol oynamaz. He. Weren yekunu'l iştiratu fi'l azabe hubas tasmiyetun lekum li'l ittisal wa tebqa fushukum fi'd dunya bi'şirkati Demek ki siz ne yaptınız? Ha, o konuda Allah'azap konusunda bölünme olmadığı gibi dünyadaki o arkadaşlarınızın müşterekliği gibi siz kendiniz hepsine zulmettiğiniz için öylece hmm. ona yaman acaba bir teselli verir mi? Bir fayda sağlar mı? bir teselli manasında bir fayda sağlaması için söylemiş olduğu bu sunulması bu sunuşu ona hiçbir fayda vermemiş olur. He, bunun bu üzerine yine efendimizi biraz da teselli babında diyor ki "Efelen tatüsmiyusun ben. Sen mi sarar işiteceksin? Evvet tehir ummeyen." Kör olana yolu sen mi göstereceksin? Sağır olana ey Habibim sen mi işittireceksin? Ve mekkâne fî mi mibi O kimse ki apaçık beyin'in apaçık bir sapıklık içerisinde olan köre sen mi yol göstereceksin? Sağa sen mi işittireceksin? Ey yani fâhum Ne ona işittirebilir, ne ona yol gösterebilirsin çünkü onlar lâ yü'minûn, ima etmezler. Feimmâ Vakti ki fi idamın donu ini şart diye, fe bunun aslı şudur. Fe in ma, fe in ma, fe in ma diye dam edilmek suretiyle aslı buradaki nedir? Şart edardır. Buradaki ma da kim ma'daki? Fe imdir, ma zaiddir. Fe in eğer ne sebel biz seni bir bir el numiyi tüker, kabile onlara azap etmeden. Azapta bulundurmadan önce, azap etmeden önce, eğer biz seni götürsek, hangi surette? Vefat ettirmek, öldürmek suretiyle eğer biz seni götürecek olsa, sen ölmüş olsan, فَاِنَّا مِنْ هُمْ مُنْ تَكِمُونَ Muhakkak ki ve elbette biz onlardan intikam alırız. Yani sen ölüp gitsen de, onları azap etmeden önce vefat etmiş olsan da, biz onlardan yine intikamımızı alırız bir ahireti, ahiret yurdunda ev veyahut da nuriyette nuriyette fi hayatiye veya sen onlara hayatında bu annahum bi minel <gülüyor> azabi asaptan bizim onlara vaad ettiğimizi hayatta sen onlara göstersen fe inna alehim ala azabihim muqtadirun biz onlara azap etme konusunda nedir? Muhtediriz, güç, yetirici olmuş olmaktayız. Yani ne yapacağız? Demek ki eğer sen onlara azap etmeden önce seni götürmüş olsak, vefat ettirmiş olsak, biz onlardan ahirette intikamımızı elbette ki alacağız. Daha ne yapacağız? -ne ve sana göstereceğiz. hayatı Senin hayatında. Daha vefat etmeden, önceki vefat ettirerek, neyi göstereceğiz? Eldezi o şey ki Onlara vaat etmiş olduğumuz azabı onlara göstereceğiz. Hangi surette? Fa inna alehim ala Biz onlara azap etme konusunda güç ve kudret sahibiyiz. Kudretimiz yeter. Biz sana bunu da onlara, onlardan alacağımız intikamı da sana göstereceğiz. Festemsik <ûliler> billezi o yediyleke. Festemsik, temessük et, sarıl, yapış, bağlan. Onun için hadiste geçiyor ya. Men temessuke bi sünneti indefe fasadı ümmeti, ferevu ecruhu eti şeyd. Ümmetinin fesada gittiği bir zamanda kim benim bir şeyi sünnetime temessük edip sarılırsa, onu sürdürürse, devam ettirirse ona yüz şeydin eşi ve sevabı var. Hı Hı, hocam, Ey abi bir şey söyleyin Hani Allah sevabımıza filan veriyor Efendimiz orada ben veriyor der ki yani ne demek istiyor? Burada aslında o ince noktayı arada söyledim de taşırdınız herhalde. O şu hangi sünnet olusu olsun yani küçüğünden büyüğünden hiç fark etmez. Orada önemli olan o sünnetin sürdürülmesi bir kere yapılması değil. Yani diyelim ki oturarak suyu bir kere içtin bu değil. Her sürekli sen suyu nasıl içiyorsun hep oturarak içiyorsun. İşte o zaman senin bu ömrün boyunca bu sünneti sürdürmüş olman herhalde böyle bozuk bir zamanda, sünnetin unutulduğu, yaşanmadığı bir zamanda senin bu hareketinden dolayı Allah sana yüz şehidin ecrini ve sevabını veriyor. Buradaki ince nokta ne olursa olsun sünnetler. O sünnetin işte dediğim gibi bir yemeğe besmeleyle ile başlamaktan tut da suyu oturarak içmeye varıncaya kadar, yatarken sağ tarafına dönerek yatmaya varıncaya kadar ne olursa olsun. Önemli olarak bir kere yapıp bırakmakla yüz şey sevabı değil, onu idame ettirmek. Onu sürdürmek, onu devam ettirmek. Feslemsik sarıl yapış elde Neye? Billece o şey ki, uye, ineyke. Sana edilmiş o Kur'an'a sarıl yapış. Evet. Yani olay anlatılıyor, durum böyle böyle böyle, o halde sen de sarıl. Sana vahye edilene. Çünkü inneke sen alâ salâtul malîkül müstakîm, çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. Ve innehu muhakkak ki o Kur'an le yani bir zikirdir, bir öğüttür, le şerefun, başlı başına bir şereftir, bir yük yükseklik ve güceliktir. Leke senin için ve li kavmike li luzîn bi lügatîn, onların dili üzerine girmiş olmasıyla da her kavmine hem de senin için o Kur'an nedir? Bir şeref vesilesidir, bir şeref madalyasıdır. Vesefetüs elû. muhakkak ki ne olacak? Hanil kıyamı bir hakki. Onu yerine getirip getirmeme konusunda mutlaka onlar hesaba çekilecek, soğruya çekilecekler. Kâle sahihliyle inna hâze'l Kur'an yer fauz bu Kur'an nedir? Yer fauz ve zikre kavmuke ve harama halete fiilen. Demek ki bu Kur'an başlı başına insanı o Kur'an yükseltir. Onun zikri yücedir. Aynı zamanda senin kavminin de hatırlanmasında, zikredilmesinde ve ondan meydana gelecek bütün fiillerin oluşumunda da hem kendisi şereftir, hem onu yapana, onu uygulayana da şeref vermiş olur. Fe emmer Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe innen bi'atul melayine bin el-şifahi sallahu aleyhi ve tizkirul zikrunu muhabbi el-müştak ana el-leyli ve etrafa'l-nahar münzü karabet تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخي البعيد إلى أن يلت الله الأرض من عليها وأما قوم فقد من هذا القرآن والدنيا لا تخص بهم وإن أحسد يتبالتهم على هامش الحياة وهو الذي جاء لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذا البشر فهو الذي vajehi bo bi dünya farahthum ve danetlem duralü fıtre illeli istemsikü fiha bihi flema en tuxlu onu enkaretümü arf fısta sartumü dünya ve kaza fat bihi fi zilı Dahmada, sorsun onlarla. Ailelerimiz, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Ey Habibim sor bakalım, kim Erselnâ min kablikevnû usûlîlâ peygamberlerimizi senden önce göndermiş olduğumuz peygamberlerimize bir sor bakalım. Eceallâ min dûnîrrahman Rahmanın dışında bir kıldık mı acaba? Yani sen onlara bir sor. Yani hiçbir peygamber diğerinden aykırı hareket etmemiş olduğunu ifade sanedinde vesel sor bakalım ben kime o kimseyi ki Erselnâ min kablikev senden önce göndermiş olduğumuz Rasûlilerimize min Resulillah, peygamberlerimizden göndermiş olduğumuz senden önceki peygamberlerimize sor. Neyi sor? Şunu sor. Ece'anna min rahman. Rahmanın dışında biz kıldık mı, yaptık mı, ettik mi, gönderdik mi? Neyi? E yani hayrâhu. Onun dışında. Dûn hayr manasına. Neyi gönderdik mi? Eee. E aliheten Kendisine ibadet edilecek başka bir ilahlar hiç kıldık mı? Yani sadece ilah, ibadet edilecek Allah olup, sor bakalım o peygamberlere. Yani biz onlara da Allah'ın dışında başka ilahlara ibadet edileceğini söyledik mi? Yani söylemedik. Hele de dedi Güve ora zahiri. Bu zahirin manası yani Ceme Bir rivayete göre, bir rivayete göre Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'in miracı çıktığı gecede bütün peygamberler Efendimiz cesat, Efendimiz vesselam için toplanıyorlar. Burada şunu da ifade edeyim. Arapça'da tefsirde olsun, fıkıhta olsun vesaire de sahih olan görüşler kâle diye, zayıf olan görüşler kâle diye ifade edilir. Mesela kâle diye ifade edildiği zaman hatta orada kimin şey yapmış olduğu da ifade edilir. Yani kimin söylediği de mesela kâle, hasel dedi. Ama kine denildiği zaman farklı denir kimin dediği çok önemsenmediği içindir ki ondan dolayı kine diye zayıf bir görüş olarak da ifade edilir. Her buna ümmetini eli el yani el kitaptan herhangi birisinden olan ümmetler. Ve herkes el ala minel kavle zineler buna demir eli bir suali el Yani buradaki amaç, müşriklere bu hakikatin zihinlerine yerleştirmek için. Yani sor bakalım ey abidim yani o müşrikler putta tapıyorlar, Allah'ın dışındaki şeylere tapıyorlar. Acaba biz daha önceki peygamberlerden herhangi birisine Allah'ın dışındaki bir şeye tapınız diye söylemiş miyiz ki onları da tutuyorlar, ona tapıyorlar diye adeta zihinlerine soruyorlar. Tokmakla vurur cisme yerleştirmen için. En önemliye de Rasulullah veya kitabini ibadeti hayrilden. Bu da gösteriyor ki demek ki Allah'ın gönderdiği peygamberlerin dışında bir peygamber, Allah'ın gönderdiği kitabın dışında da Allah'ın gayrına ibadet edilecek herhangi bir şeyin olduğunu haşa Allah belirtmemiştir, hayır manasında. Burada amaç nedir? Onlara bu meseleyi ikrar ettirmek, takrir yerleştirmek ve ikrar ettirmek. Var mı öyle bir şey? İster istemez ne diyecek? Hayır diyecek. Yani daha önce peygamberler gelmişti böyle yapıyordu. Onlar da böyle Allah'ın gayrına ibadet etmeyi söylüyordu diyemeyecek. Evet. Diyemeyeceği için onu dedirttirmek amacıyla Kur'an-ı Kerim böyle bir soru ile onlara izah ettiriyor, sorduruyor, cevabını aldıdırmış oluyor. Yani aslında diğer bir ifadeyle kendi dilleriyle onlara Allah ikrar ettiriyor. وَلَقَدْ اَرْسَلَّ مَعْرُمْ Lâkif ifadesi tahkiki ifade ediyor. Ersenna ki biz gönderdik Musa'ya, Musa'yı bir ayet ina. Ayetlerimizle varlığımızın alametleri ve mucizeler ile biz Musa'yı gönderdik kime? İlahfir, Avl'a ve meleğine. Gerek Firavuna ve gerekse onun meleğine. Yani üst düzey kimselerine, ileri gelenlerine. Diğer bir ifadeyle el -tibdi. Mısır'da iki kısım insan var. Oranın yerlileri olan Kıddiler, hariçten gelen Sıddiler. Sıddiler daha ziyade işte Hz. Musa gibi Firavun'un yanında köle olarak çalıştırılmış olan hariciler, köle kimseler, Yahudiler, Sıddiler. Kıddiler de oranın yerli halkı, Firavun'un adamları, ileri gelenleri. ''Fekale'' <gülüyor> dedi, ''İnni Rasûlü Rabbil Alemin.'' ''Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan.'' Yani kainatı, evreni, her bir insan bir alem, 18 bin alem, çokluktan kinayi olarak da söylenebilir. Sayısız alemleri yaratan Allah'ın terbiye edici olan Rabbim göndermiş olduğu bir elçiyim ben bir rasulüm. فَاَمْمَا اللّٰهْتَا bir بِعَيَاتِنَا Ki sık sık da söylüyoruz, hani lazimi bir fiil ba ile kullanılırsa müteaddi olur. كَاءَ لَازِمِ كَاءَ سَارَ اسْبَحَ مَا اَمْ سَفَعَ اَدْحَ مَا زَلْلَ gibi lazımî olan fiiller, nakıs olan fiiller ba ile geldiği zaman geçişsiz iken geçişli olmuş olur lazımî iken müteaddi olur فَلَمْ مَا Onlara geldi bir ayetine ayetlerimiz yani onlara ayetlerimizi getirdi ne اَدْ دَائِنَةَ عَلَى onun peygamberlerine delil olan mucizeleri, alametleri, ayetlerimizi getirdi bir o getirdiğimizde işte buradaki lemma şart edatının cevabı İsa. bir de bakmışsın ki o ayetlerimiz onlara gelmiş olduğu halde ciddiyetsiz insanlar oldukları için Hüm, minha yadhakül. bir bakıyorsun ki onlar ona gülüyorlar, alay ediyor, dalga geçiyor, gırgır geçiyor, diğer bir ifadeyle önemsemiyorlar. Ve ma nurihim her ne vakit onlara göstermiş isek bir ayetin bir ayet yani bir ayat bir azabı tufan tetuflan dokuz kere başlarına gelebilecek tufan gibi bir azabı her ne vakit onlara göstermiş isek mesela ve hem ma on da kalbiyü ila halukül canisiine sebate yedi gün boyunca evlerinde oturmuş olan insanların boğazlarına varıncaya kadar boğazlarına varıncaya kadar evlerine girmiş olan o tufan osu. Yani bir tufan ile Cenab-ı Hak cezalandırıyor, azap. Ha, öyle bir tufan ki evlerinde oturdukları halde yedi gün boyunca o su onların boğazlarına kadar ulaşıyor, boğazlarına kadar varmış oluyor. Ver cevabı veyahut da çekirge afeti, musibeti ki dediğim gibi dokuz tane bela Allah onların başına veriyor. Peygamberler ümmetlerin babaları mesafesinde olduğu içindir ki her seferinde geliyorlar, yağmursa. Ne olur Rabbine dua et de bu belayı başımızdan kaldırsın demeleri neticesinde Hz. Musa da şefkatinden dolayı Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. O belayı, musibeti onların başından kaldırıyor. He onlara hiçbir ayet göndermedik ki illa ancak Hiye o yani kalinet ihaneti kableha öncekine delil olarak öncekinden daha büyük olmasın. Yani her seferinde belayı arttırıyoruz. Daha büyüğünü veriyoruz. Ama onlar yine aynı duruma devam ediyorlar ve akas nahum bir azap ve biz onları bir azap bile bir tufan bela çekirge afeti sularının kan atması turdağının başlarına kalkması gibi bir azap bile yakaladı ki la Allahu merji onu bir ikaz ve uyarı olarak bunu yaptık ki tahte umulur ki onlar o inat ve küfürlerinden vazgeçip gerisin geriye dönerler. ki ve kalu dediler. لِمُوسَى مُوسَى لَمَّ رَعْمُ Azaba. Bu azabı gördüklerinde hemen demin dediğim gibi Musa'ya gelerek dediler ki يَا اَيْمَ الصَّاحِقِ el اَلْاٰلِمُ الْكَامِلِ ey çok iyi sihir bilen sihirin her çeşidini bilen kimse ey Musa yani لِأَنَّ سَحْرَ إِنَّهُمْ اِلْمُ الْعَزِيمُونَ çünkü o zaman her dönemin ravaşta olan bir şeyi var Efendimiz zamanında belagat ve edebiyat ravaştaydı hani galip olan şey ne ise Allah da peygamberini o zamanın garip olan şeyi üzerine, mucizesi üzerine gönderiyor. Firavun zamanında rahmetli olan neydi? Sihirdi. Onun için Cenab-ı Hak peygamberini de vermiş olduğu <gülüyor> o cihette onlara göndermiş oluyor. O yönüyle onlara peygamber olarak gönderiyor. Ondan dolayı onlara göre onların nezdinde en büyük ilim sihir ilmi olduğu içindir ki ondan dolayı Musa'ya ey en büyük sahir diye ifade ediyorlar. O durumda Rabb'deke, Rabb'in bizim için Rabb'inden iste, dua et, yalvar, yatar, dile, iste, talep et. Bir manayı aydallindeke, nezdindeki senin yanındaki ankestir azabı annelin amel'la iman ettiğimizde, iman ettiğimizde bizim üzerimizdeki bu azabı açma konusunda bu ahdimizi, bu sözümüzü, bu durumumuzu, bu halimizi iman etme durumumuzu Rabb'ine söyle iman edeceğiz. Bu üzerimizdeki bu azabı kaldırsın. Rabbinden dile, Rabbine dua et. Yalva. İnnena muhakkak ki bizle muhtedûne ey Yani muhakkak ki biz iman edeceğiz. Senin nezdinde bulunan bir sözleşme gereği, ahit gereği olaraktan biz iman edeceğiz. E o halde Rabbine dua et de bu azabı bizden kaldırsın. Ama her seferinde dediğimiz gibi aynı hal devam ediyor. Her seferinde dokuz kere cenab başlarına bela geliyor ki cenab onu da dile getiriyor. فَكَانْ فَلَمْوْا وَحْتَاكِ تَشَهْنَا bir dua'yı Musa, Musa'nın devreye girmesiyle dua etmesi neticesinde biz onlardan anhumul azab, azabı biz onlardan kaldırdı. Yani onların başına vermiş olduğumuz dokuz kere verdiğimiz o azabı onların üzerinden kaldırdı. Ve onlar ne yaptılar? İdâ hem yentusun bir de baklsın ki sözlerinden gerisin geliyor dönmüşler. Yani yan kutunu kendi ahitlerini, sözleşmelerini, sözlerini nakzedip bozmuşlar. Ve yusuluna alâ ve küfürlerinde de inat etmeye, ısrar etmeye devam etmişler. Ve ne dahir firavunu gururla hani en rabbukum alâ diyor ya. Ben sizin en büyük rabbinizim diyor ya. Firavun gururla, kibirle öbürlenerek altta belki gelecek, diğerlerini küçük görerek yani Mısır halkını küçük görerek, basit görerek önemsiz görerekten Firavun seslendi, çağırdı, bağırdı, nidâ etti fi kavmi. kavminin içerisinde kavmine karşı. Kale dedi ya kavmi, ey kavmim eleysin iyi mülkü Mısır'a bu Mısır'ın mülkü benim değil mi? Mısır'ın mülkü bana ait değil mi? Ben Mısır'ın maliki, meliki değil mi? vâhâ zîr işte bak şu Nil nehri, şu nehirler, ey yani Nil, Nil, tecrimin tahtı, benim villalarımın köşklerimin, tahtlarımın altından akan şu Nil nehirleri. Bu mülk benim değil mi? Bu mülk bana ait değil mi? Ey tahta kusuri, saraylarımın altından akan nehirler. Evela tutsi azameti, siz benim büyüklüğümü görmüyor musunuz? Bak ben ne kadar büyüğüm. Ben ne kadar büyüğüm. Yani Rab olmasını ilan etmek için altyapısını yapmış oluyor. Ondan sonra ne diyecek? Ben Rabb'um diyecek. Evet. Ee, ki onu diyordu, sizi ben olmasam kim yedirir? <gülüyor> sizi ben, ben olmasam kim içirir, kim barındırır? diye o derece bir gurur ile diğerlerini küçük görüyor ve kendisi bu manada büyük görüyor. Hem yani yoksa tutsirune, ha, görüyor musunuz? Yani görünüz, görünüz, bakınız, benim azametimi müşahede ediniz, وَحِيْنَيْزِنْ اَلَخَيْبٌ min haza, ey Musa yani ben böyle iken bir de Musa'ya bakınız ya bir de Musa'ya bakınız he ben ondan neyim? daha hayırlıyım daha üstünü. yani onun hiçbir özet sarayı var onun ne sarayının altından akan min var ne de benim gibi böyle üstün dereceli bakam sahibi birisi değil bir ona bakın bir bana bakın He, o Musa ki اَلَّذ۪ي هُوَ مَه۪ينَ دَعِفُ الْحَك۪يرُونَ O sahif ve hakir kıymetsiz, önemsiz bir kişidir. Ben ise ondan o halde bu durumda daha hayırlıyım diye kendi büyüklüğünü, gururunu ifade ediyor. وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Neredeyse az kalsın, neredeyse merhamını anlatamıyor. Yani neden anlatamıyor? يُزْحِرُوا <gülüyor> كَلَامَهُ O Musa sözünü söyleyemiyor. Bu bir Musa illa feta çünkü onun dilinde hani küçükken onu daha önce de ifade etmiştik sepetle bulununca firavun hanımı asiye bulununca onu sarayda büyütüyor belli yaşa geldiği için hani rüya da görmüştü firavun bir gün kucağına alırken seviyor tacıyla o bastonuyla tacına vuruyor, tacını düşürüyor ve bunun üzerine jeton da düşüyor. Ya. Hemen önceki yıllara gidiyor. Her rüyamda gördüğüm çocuk bu yoksa. işte onun üzerine öldürülmesini söylüyor. Daha sonra devreye giriliyor. imtihan ediliyor. O imtihan neticesinde bir tarafta tekside altın elmas <gülüyor> görenli mücevherler, öbür tarafta ise öbür tarafta ise kor ateş. Cebrail'in Ali hani çocuk da olsa altına elini uzatır. Ona uzatıyor. Cebrail elini itmesiyle koratış alıyor ve böylece dili yanıyor. Dili yandığı için perde kalmış oluyor. Dilinde bir düğüm var. He vakit geldi Musa Musa'yı Dilinde bir bağlantı düğüm vardı. İlla ennahu celle Allahu Ve Cenab-ı Tert onu çözmesini istedi. Feattahu aleyhi Teala al-lisani Musa. Hz. Musa'nın dili üzere, lisanı üzere Cenab-ı onun o suali neticesinde he, o duası ifadesi neticesinde vahlül deten bir lisani bu aslında bir duadır da vahlül deten düğüm çöz dili e, dilimdeki düğümü ya Rabbi çöz, çünkü zorlanıyor ya bu üzerine Cenab-ı istiyor dua ediyor, aslında bu imanların veya hatiplerin de konuşmadan önce yapacakları bizde sürekli mesela sohbetlerimizde de bu şekilde bahrulukte min lisani fe kavli. Şöylem anlaşılsın. Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz diye Cenab-ı Hak'a dua ediyor. Firav iftira, iftina ala Musa. Yani demek ki Hz. Musa'ya Firavun iftira ederekten hem büyük olduğunu hem bak şu, şu, şu Musa'ya bak Dili şey ya, peltek ya, kendisini bile ifade etmekten aciz, sözünü bile ortaya koyamıyor, izhal edemiyor diye o manada küçük görmüş oluyor. <gülüyor> evet. Şimdi felevlâ hellâ manasında felevvâ urkiyâ aleyhî imkân-ı sâdıken esfiretün min zähmin. Burada üçüncü ayet-i kelimede Cenabı ben uzun olduğu için mealen okuyayım ondan sonra devam ederiz. Eğer onun dediği doğru ise, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? Hani gurur var ya, o gururunun ifade sadedinde Firavun aylar şunu ifade ediyor. Felevla, fe levla, yani hellâ manasına, Felevla, bul aleyhi inkan-ı eğer o doğru ise, ona ilka edilmeli değil miydi? atılmalı değil miydi? Ne atılmalı değil miydi? He, min zeheb. Altından, altından bilezikler onun üzerine atılmalı değil miydi? Yani altından bilezikler sahibi olması, zengin şatafatlı olması gerekmez miydi? Ke adet tefimen yusebidu lev eyyelisuhu esfiretu Yani altından, altından yapılmış giysiler ile ve onu Giy, kendi adetleri. adet Ke adetim fîmen yüsebbidû lehû. Her zamanki giymiş oldukları, kullanıp yapa gelmiş oldukları adetleri gereği olarak da hani şöyle de ifade edeyim. Hani sultanlar tahtlarına çıktıkları zaman ne yaparlar? Tüm altın işlemeli, bilezikleri, bütün taçlarıyla vesaireyle çıkıyorlar. Yani onda da böyle bir şey olmalı değil miydi? O da böyle bir şeye sahip olmalı değil miydi? Yani onlar... Çünkü kolye giyerler, kolye giyerlerken kendi adetleri veyahut da altından onlar bilezikler kendilerine takarlar. Bu da öyle olmalı değil miydi? <gülüyor> ha, demek ki onlar kendilerine o manada altın kolye takmalı ya da o şekilde gelmeli değiller miydi? اَوَيَعْتَ جَاءَ مَعَوَ الْمَلَاكَتُ مُخْتَلِينَ mütetabiine yeşhedûne bi onun doğruluğuna şehadet edecek onun peşinden gelen onun peşini takip etmiş olan onunla beraber bulunan meleklerin de olması gerekmez miydi melekler de olmalı değil miydi yani hem şatafatlı olmalı altın bilezikler, kolyeler, takmalar olmalı hem de onunla beraber melekler bulunmalı değil miydi diyerekten o şekilde Firavun onu hafife alarak kendisini büyük ve güce göstermiş oluyor. فَسْتَخَفَّ <gülüyor> Yani استفسze <gülüyor> Firavun. Firavun hafife aldı, önemsiz, önemsiz gördü. قَوْمَهُ <gülüyor> kalmini, Kavmini, Hani yukarıda da zaten söyledi, işte Musa'nın da hakir olduğunu söyledi. Kavmini de düşük aşağı hafif görünüp göstermiş oldu. فَاَتَعُوْهُ <gülüyor> Ve ona itaat ettiler. Fime yuridu min tekzidi Musa. Hangi konuda ona itaat ettiler? Musa'yı yalanlama konusunda, Musa'yı yalanlama konusunda onlar da firalına bu manada itaat etmiş oldular. İlle muhakkak ki onlar <gülüyor> kâb-ı kavmet fâsıkîn, günahkâr <gülüyor> bir fasık bir kavim idi onlar. Haa. Felamma Asafuna intikamm minhum fa'raknahum ecmaen. Evet 55. ayette Felamma va'taki Asafuna bizi gazaplandırdılar, bizi kıstırdılar. Biz de ne yaptık? İntikamna minhum onlarda onlar onlardan intikamımızı aldık. O intikam ne surette oldu gerçekleşti? Fa'raknahum ecmaen. Onların tümünü de, toplunu da, toplunu da o suda boğulmuş oldu o kızın tenizler. Feceannam senefen cem burdaki sefer cem usalifin ke ve hademe gibi esabikine ibreten. Onlar ne yaptı? Önceki onları önce bu vaziyette öncekilere yani geçmiş olanlara bir ibret kırdı. ve meselenin ahiret ve sonra gelenlere de bir mesel, bir temsil, bir darbe, mesel, bir ibret. Yani bandanın bir hali. Onların halini düşünecekler için biz onları bir mesel kıldık. Yunus suresinde de geçiyor. Bugün İngiltere'de British Museum'de bizzat Firavun'un o atılmış <gülüyor> Cenab-ı Hak'ta zaten ayette öyle diyor. Biz onu sahile attık diyor. Ve ibret olaraktan Cenab-ı Hak hala bugün bile secdeye kapanmış bir vaziyette British Museum'de İngiltere'de camakanın içerisinde sergilenmek suretiyle insanlara, <gülüyor> insanlara Böylece öncekilere ve sonrakilerine ibret ve ders ve temsil olmak suretiyle Cenab-ı onu o şekilde suda ve diğerlerini suda boğulup diyor. Fele yukdemune halamit fi'alihim ki onların bu yaptıkların fiili hali daha önce de geçmiş olmadı. Ve lem turib ila İbn Mani'a. Ha turib Zaten bu geçen şeyde de ifade ettik. Darbı mesel olsun, duri bey ifadesi, dara bey ifadesi olsun. Cun ile manasında velan mevla'daki duri bey Meryem. Meryem oğlu. He, İbn Meryem'i, Meryem oğlu yani İsa'yı mesela bir mesel kıldı, kılındı. Heinel nüzulü kavli Teala. Heinel nüzule kavl-u Şöyle ki Cenab-ı Hak şu ayet kelimeyi indirdiğinde Meryem olduğunu biz bir mesel kıldık. <gülüyor> İnneku muhakkakvisiz ve mantabudunen min dunillah. Ve Allah'ın dışında tapmış olduklarınız nedirler? Gereksiz. Gerekse de Allah'ın dışında tapmış olduklarınız şey ki bu genel ifade ediyor ister onda put de ne dersen de oradaki mağumumu ifade ettiği içindir ki onlar hasab-ı cehennem. Onlar cehennemin birer odunudurlar. Fekale <gülüyor> müşkünen Kur'an böyle diyor ama onlar da müşrikler de diyorlar ki radīna antekūna aleyetine ma īsa yani Musa İsa'yı da ilah kabul edelim İsa ile beraber ilahlarımızın da olmasına bir razıyız radīna biz memnunuz hoşnutuz razıyız neye antekūna aleyetine ilahlarımızın olmasına ma İsa ile beraber olmasına lienne wa adūmin dunīllā o Allah'ın dışında Muhakkak ki o Allah'ın dışında bir abdir. İzâ vaktâki ey uşükûre senin kavmin minhu minel Bu İsa'nın meselinden dolayı ne yapıyorlar? Ya siddûne Yani yetakûne ferhan bi mâsemihû İşittikleri şeyden dolayı şımarıkça bir şekilde gülüyorlar, tahkaha atmış oluyorlar. Burayı toplu olarak ifade edecek olursak elli yedinci ayeti Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca onlara bir temsil. Hani başka ayette diyor ya İnne mesela İsa, indallâhike mesela Adem. Hazreti İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Çünkü onlar onun babası olarak dünyaya gelmesini garip görürken Allah diyor ki bak diyor Adem hem babasız hem de annesiz. O halde Hazreti Adem'i hem babasız ve annesiz dünyaya getiren İsa'yı niye babasız olaraktan dünyaya getirmesin diye o meseli burada ifade ediyor ama onlar da bu mesel karşısında müşrikler de gülmüş oluyorlar şımarık bir vaziyette. Ve gârû ve dediler <gülüyor> E âliyetuna hayrun emhû yani İsa biz mi, he, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa o mu daha hayırlı? yani İsa. فَلَرْنَا اَنْ تَكُنَ عَالِيَتُنَ مَعَ Elbette ki biz hani yukarıda da ifade ettiği gibi bu durumdan razıyız, memnunuz, ilahlarımızdan hoşlanırız, onlarla aramız iyi gibi diyerekten bu hallerinden memnun olduklarını ifade ediyorlar. He, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu, o İsa mı daha hayırlı? فَنَرْدَا اَنْ تَقْمُنَ عَالِيَتُنَا مَعُودُ Yukarıda ifade ettiği gibi he, ilahlarımızın onunla beraber olmasından da bir sıkıntı duymayız. مَا دَرَبُوْهُ اَيْلْمَتَلُ لَكَ Bu evet مَا دَرَبُوْهُ اَيْلْمَتَلَ yani menmete leke bunu sana illa ne için? Cedelen, kusumeten bir batili, sapık bir şeyde seninle cedelleşmek için, seninle mücadele etmek için ne yaptılar? Bunu temsil olaraktan getirmiş oldular. Evet. Yani demek ki burada... Efendimizle amaç mücadele etmek, tartışmak, ceden cedenleşme de bulunmak. Olduğu için onlar bu meseleyi bu temsili batıl bir düşünce olaraktan getirdiler. He, le kendi kafalarındaki bir batıl düşünce olaraktan ortaya sürüp seninle mücadele ettiler. Ennema buradaki ma ifadesi ki kavli ateala şurada olduğu gibi innekum ve ma taabudun emmin hasabu cehennem. Yukarıda geçmişti gayr-ı mane için gelmiş oluyor akıllılar için men akıllılar için ma akılsızlar için gayr-ı akil hani gayr akil olan insanlar için varlıklar için o mal ifadesi bir de umumu ifade etmiş oluyor gelmiş oluyor. Felâyetene velu insa aleyhisselam. Hani burada da buradaki mali ma ifade ederekten maninin gelmiş oldukları manayı ifade ederekten İsa'ya şamil Değildir. Bu durum İsa'ya şamil değildir. Aynı akiller içinde zikredilmiş olmaktadır. Belberbüm onlar nedir? Kalın hasimun yani şiddetli şey husumeti, düşmanlıkları şiddetli olan husumetleri şiddetli olan bir kavimdir onlar. İn yani buradaki in illa, illa'dan anlıyoruz ma manasına. Üver İsa. O İsa değildir. Ancak nedir? Abdun. O da bir kuldur. Efendimiz gibi, diğer peygamberler gibi, diğer insanlar gibi o da bir abdur, bir kuldur. El-Anna yani Ancak farkı nedir? Biz ona pe bin nübüvveti, peygamberlik nimetini verdik. Peygamberlikle nimetlendirdik. Ve ce'anlahu bimucudu min hayri evi. Babası olarak meydana gelmesiyle biz onu kıldık. Ne? Metelelli beni ile, İsrail oğullarına bir temsil, bir örnek kılmış oldu. Kelmeteri li Yani... Babasız garip bir şekilde farklı bir şekilde gelmiş olma temsiliyle biz onu ben İsrail ile bir mesel, bir temsil kıldı. Üstedem rubiha ala <tos> bu der dinleyti ala Bu da gösteriyor ki Allah dilediği şekilde dilediği şekilde kudretinin delilini göstermiş oluyor. Yani babasız da dünya getirebileceğine kadir olduğunu delilik bir şekilde onlara göstermiş oluyor. Ve ne eğer biz dineseydik leca'anna minkum bedalenkum size beden sizden kılardı melaiketen fil'a ya ya yakhufura en yani peşinden yeryüzünde, de peşinden gideceğiniz melekler de size kılardı çünkü onlar hani başka yerde de onu ifade ediyorlar yani bir melek gelmeli değil mi herhangi bir melek yerine gelmeli değil miydi diye onların ifadesine he, diniz gireseydik biz size bedel sizden merakeleri yeryüzünde kılardı onlar ne yaparlardı onların böylece peşinden gitmiş olurlardı onların yerine geçmiş olurlardı. Onların yerine geçecek melaikeleri de biz dileseydik, kılardık, yapardık. Bir el mühlik hüküm ve sizi de bu şekilde de helak etmiş olurdu. Yani Cenab-ı Hak eğer dilese melekleri yeryüzüne indirir, hiçbir isyan çıkartmadan, hiçbir isyana girmeden doğrudan doğruya ona ibadet etmiş olurlardı. Eğer biz dileseydik sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdı. Size halef olacak melekler yaratırdı. Ne suretle? Bir ennümlik hüküm sizi helak edip onları sizin getirerekten onları yer onları yeryüzünde yaşatırdı. Ve innehu ey yani İsa burada aslında günümüzde tartışılan bazı meselelere de bu ayet ışık tutuyor. Geri geldikçe de ifade edeceğim. Ve innehu ey İsa şأن şudur ki İsa lakinun İsaati kıyametin ilmidir. Yani Tola'mı nuzuriye Hazreti İsa'nın nuzulü ile kıyametin alameti ortaya çıkmış olur. Yani kıyametin yüzlerce küçük 10 tane de büyük alameti vardır. Kıyametin on büyük alametinden birisi ise nuzul-i İsa'dır. Hazreti İsa'nın inişidir. Burada sakat olan toplumda tartışılan yanlış olan görüşü Hazreti İsa peygamber olarak gelmeyecek. Hz. İsa Kur'an'da Cenab-ı Hak teveffa diye, teveffa diye zikrediyor. Şimdi ölüm nedir? Teveffa geçici olarak ifa etmek, geçici olarak almak. Ve Kur'an-ı Kerim'de ki ben bunu tespitler.com adlı sitemde de çok geniş detaylı yazdım diğer ayetlerle. Yani Cenab-ı Hak açıkça, yani hiç yoruma gerek kalmadan İsa'yı geçici olarak huzuruna aldığını... Ve onu tekrar nusul İsa burada da, da ifade ettiği gibi ki İsa'nın da bir duası var. Ya Rabbi diyor beni Muhammed'in ümmetinden kalın. Hem Hristiyanlık dünyasının ki az bir şey değil, iki milyara yakın bir Hristiyanlık dünyası var. Onlar İslamiyet'e girmesinde delil olacak. Ve herkes zaten İsa'nın İsa olduğunu bilmeyecek. Zaten İsa olduğunu peygamber sıfatıyla gelse zaten malum peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. İmtihan sırrı da ortadan kalkmış olur. Böylece ancak kendisini 12 tane havarisi sayınca o civarlık insanlar imanlarıyla, marifetleriyle veya insanın yapmış olduğu icraatlarıyla çok az bir kısır insan ancak onu bilecekler. İşte ayet açık söylüyor. La'in li saati o kıyametin luzuruyla beraber bilinmesine sebeptir. Kıyametin ilmidir. Feleten terunne biha yani اَيْ تَشِكُّونَ فِيهَا قُزِفَ مِنْ اُنُونَ رَفْلِيلِ ve وَوَوْا دَمِي اِلْتِقَى اِسْاَكِنِ İki sakin nur gelmiş olmasından dolayı zamirdeki val veya cezim için ref, nunu bu şekilde hasfedilmiş oldu. Yani o konuda şey etmeyin, o konuda şey ve şüphede bulunmayın, o konuda şüphe etmeyin. O kıyametin, İsa kıyametin bir alametidir. Kıyametin kopacağının bir belirtisi olmuş olmaktadır. Onun gelmiş olması. Yani bu konuda bir düş, şüpheye düşmeyin. Burada ref alameti olan Nun, zamir vavuda hasfedilmiş oldu bu kelimede. Ve kullehüm ve onları de ittebi olun yani ni bana tabi olun hangi konuda? Yani başka şeylere tapmayı bırakaraktan da Allah'ın birliği konusunda bana tabi olun. Ha da işte bu var ya elledi amir ukum bir size emretmiş olduğum bu iş, bu tevhid konusu sıra tarihi müstakimun gerçek doğru bir yol olmuş olmaktadır. Valla Yusuf sizi alıkoymasın, koymasın, engellemesin, mani olmasın. Yani yusari funnekum an dini Allah'ın dininden sizi çevirmesin, yönünüzü çevirtmesin. Kim? Eş şeytanı şeytan. Şeytan size Allah'a gitmekte mani olmasın, yolunuzu değiştirmesin, yüzünüzü, yönünüzü çevirmesin. Niye? Ki bu ayet çok yerde geçer. اِنَّهُ لَكُمْ اَدُرْهُ مُّب۪ي O şeytan nedir? Sizin için apaçık bir düşmandır. Beyinun adaveti, düşmanlığını da gizlemiyor. Gayr açık bir şekilde bilinir bir şekilde o sizin için bir düşmandır diye düşmanlığının açık ve zahir olduğunu Rabbımız ifade ediyor. Burada da lazım bir müteaddi ki İsa geldi, yani getirdi. Bir bedinati, açık açık delilleri, yani bir mucizat ve şerayi, yani gerek mucizeler gerek mucizeler asa mucizesi gibi değil mi? Yedi beyza gibi, ölüleri Ha, ölüleri diriltme, ölüleri diriltme, baraz hastalıklarını tedavi etme gibi biz onu mucizelerle ve yeni bir hüküm, Musa'nın farklı olarak yeni bir hüküm ile biz onu gönderdik. Gel, İsa bu özelliklerine geldi. Hâle vaktaki kat muhakkak içi itikun bir hikmeti. Ve aynı zamanda o size hikmeti de getirdi. Yani bin nübüvveti ve şerayi İncil, İncil'in kanunlarını ve peygamberliği o size geldi. İncil'le ve peygamberlikle gelmiş oldu. Niçin? <gülüyor> size beyan etmek için hangi konuları? <gülüyor> Hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz, içerisinden çıkamadığınız, kargaşaya düşürmüş olduğunuz konularda size beyan etmek üzere... O'nun size ne yaptı? Hikmetle size gönderdik, o size hikmetle gelmiş oldu, o size hikmeti getirmiş oldu. Ki min ahkamit tevrati min emrid dini ve gerek din işlerinde gerekse de onun dışında Tevrat'ta bulunan bazı hükümlerde ihtilaf etmiş olduklarınız noktaları beyan etmek için geldi. Ha, febeyyelelehü emruddin ve onlara da din işlerini de beyan etmiş, izah etmiş, açıklamış oldu ihtilafı kaldırdı febtebullahı <gülüyor> ve Allah'tan korkun buradaki etiun, etiunidir orada ya var yani bana nisbet yası bana itaat edin manasındadır innallâhe muhtakki Allah, huve o Rabbi benim Rabbimdir <gülüyor> aynı zamanda ve Rabbukum. Ve sizin de Rabbinizdir. O halde benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ona ibadet edin. Hazır işte bu bu yol doğru yoldur. Doğru yol budur. Budur doğru yol. diye kendisinin yolunun doğru olduğunu ifade etmiş oluyor. Haa. <gülüyor> ha, İsa konusunda Topluluklar, cemaatlar, gizitler kendi aralarında ihtilaf ettiler. Hangi konuda? E o Allah mı? Ev Allah'ın oğlu mu? El veya üçün biri mi? Bu konuda ihtilaf ettiler. Ben de bir papazla konuştuğumda iki buçuk saat kadar konuştum. Dedim ki bak İslam'daki temel mesele tevhiddir. Hristiyanlıktaki teslistir. Bana şu teslisi anlatır mısın? Nedir bu üçüncü? Allah, Çünkü Allah İbnullah Ruhur Kudus. Böyle birkaç kere şey yaptı. Üçün biri dedi. Biraz daha zorlayınca, ısrar edince beni titreten, ürperten bir ifadede bulundu. Taşa işte Allah gelmiş. Adem'in işlemiş olduğu suçtan dolayı onu affettirmek amacıyla İsa'nın içerisine girmiş. Ki bunu daha sonra... Malatya'daki bir yayın evinin, Hristiyanların bastırmış olduğu bir kitapta da aynısını ifadeyi gördüm, Orada da okudum. Tabi o, o anlatırken ben de soruyorum. Peki o çarmıha gerilen, haşa Allah mıydı? O acıyı çeken o muydu? Dedim bir ayet Kur'an'da beş yerde geçer. Okura. Birisinin yaptığı hatadan dolayı başkası sorumlu olmaz. Evet. Adem'in yaptığı şeyden ben de sorumlu değilim. Haşa Allah niye sorumlu olsun? Zaten Allah gaffardır, tabbaptır, affeder, bağışlayıcıdır. Yani kendisi bağışlayıcı iken, Adem'in işlemiş olduğu suçtan dolayı haşa o ezeli, ebedi, sonsuz olan Allah, kısı, sonlu, noksan, eksik insan olan bir insanın içerisine haşa nasıl girsin? O acıyı o mu çekti? Her dedi. O elevi, o çarma filminde de var ya, çarmıha gerilen avucunun içerisine kivri çakılan o mu? Hakikaten titretici bir şekilde, işte hep bu, bu iftiraftan, yani kendi içerisindeki bocalamadan geliyor. Yani bunlar kendi içlerinden net değiller. Aslında onlarla biliyordur hocam da. Yani, var ya. o da olabilir de o da olabilir. Yani mesela şunu da sormak lazım. Ya İsa doğdu değil mi? Ha, doğdu. Peki büyüyor değil mi? Çocuk olarak büyüyor, büyüyor. Yemek yiyor mu, affedersin tuvalete gidiyor mu, hasta oluyor mu, uyuyor mu, yoruluyor mu var? Yani insani bir özellikleri olan bir insana sen nasıl Allah veya Allah'ın oğlu dersin? Evet. Yani Allah ile nasıl eşdeğerde tutarsın? Bir insan ile. Ve onun içindeki bu konuda onlar da bu meselede tam demek ki net değiller. Ha, haşa Allah, Allah'ın oğlu veya üçün biri gibi demiş söylemiş oldun ifadeler konusunda kendi aralarında onlardan bir topluluk iftilata düştüler. Ağır bir ifade. Femeylül, kelime ve azam. Bu azap bir kelimesi yazıklar olsun, meyl olsun. Kime? Lillezine zalemû o zulmedenlere. Yani nefislerine zulmeden, kefiru bimakârû fî izâ. İsa konusunda söylemiş oldukları küfürlerinden dolayı onlara yazıklar olsun, meyl olsun, kahrolsun. Min azab min elim, müknim mü elimin, müknim şekilde de yani elem verici o günün elem verici azabından dolayı o nefislerine zulmeden ve İsa'yı bu şekilde iftirada bulun, inkar eden insanlara veyl olsun, yasaklar olsun. Evet, her yan zorunu ne? Onlar yani ey maientaziduna manası. Bekliyor, yani bekliyorlar mı, bakıyorlar mı? Yani bakmıyor, bakmıyorlar illa ancak Es-sa'ate onlar kıyameti bekliyorlar. Kıyameti mi bekliyorlar, nazar ediyorlar? Kıyamete mi? Onlar bakıyorlar. He, yani bekliyorlar mı? Beklemiyorlar. Neyi? es O kıyamet ki en Kendilerine gelecek. Bu nedir? Bedel min es-sa'a. bedeldir. Ondan bedel kendilerine gelecek olan kıyameti mi bekliyorlar. Yani beklemiyorlar manasında. Nasıl bahteten, şüketen, ansızın ve hümlayış bunun ve onlar bu konuda şuurlu, bilinçli değildirler Bir vaktimeceği hakablaho onun ne zamandan önce, ne zaman geleceği konusunda vakti konusunda onlar bir bilgiye sahip değil. Ayetler ne diyordu? Onun ilmi yeseluraca anisaa Ey yani Musa. Kıyamet ne zaman gelecek? Onun ilmi ancak Rabbinin neslindedir diye Cenab-ı Hak ne yapmıştı? Onu bizzat ilmi, kendi ilminde olduğunu ifade etmiş oldu. Yani demek ki onlar kıyametin ne zaman geleceğini mi bekliyorlar? O bir ansızın birdenbire kendi başlarına, onlar kendilerinin farkına varmadan, ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Ne? Haberi, şuurları, bilinçleri ne zaman geleceğini, vaktine varmadan, bilinçli olmadan kıyametin geleceğini mi bekliyorlar? <Sessizlik> Cenab-ı Hak muhafaza etsin, bir ayet, el-akhillah. Dostlar, kardeşler, yakınlar. Alel-mâsiyete dünya. Dünyada günah üzerine birleşen kardeşler. Yavma izmi işte o gün yavma kıyamete. kıyamet gününde bu müteallikin bir kavliyi şuna bağlantılı olarak da o günde kardeşler ki bağlum libağim onların bazısı o kardeşlerin o dostların arkadaşların günah konusunda birleşenlerin bazısı bazısı ile bazısına nedir atudgun onların bazısı bazısına düşman kesilirler düşman olurlar ancak iller müddetki o birbirlerini Günahta masiyet değil de sevapta birbirlerinin dostu olanlar ise onlar bu durumdan müstesnadır. Yani <gülüyor> Allah'a e, itaat konusunda birbirlerini Allah için sevenler durumdan müstesnadır. <gülüyor> işte onlar gerçek dostlardır. Gerçek kardeşler, gerçek arkadaş ve dostturlar. Ve <gülüyor> yukarıda bu gerçek olan o müttakilere o günde denilir, kıyamet gününde ne denilir? birkaç ayetine geçiyor. İnne evliya'yı Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsanun gibi la havfun aleyhim elev bugün size bir korku yoktur ve la entum tahsanun ve siz mahzun da olacağ değilsiniz. Hüzünle, üzüntüye de düşecek değilsiniz. Ellezina amenu ve iman ederler. Bu nedir? Naturni <gülüyor> ibadi. o ibadi ifadesinin ibadi ifadesinin sıfatıdır. O iman eden kulları bir ayetle el-Kur'an yani ayetlerimize iman edenler yani Kur'an'a iman edenler ve kâh-ı onlar nedirler? Müslümandırlar, Müslüman olmuşlardır. İşte o iman edip de o Müslüman olanlara cenne", onlara cennete giriniz denilir. Entum siz, ki bu entül ifadesi mübdedadır. Siz ve ezvâcukum yani siz sizle eşleriniz ne olacak? ne olacak? Tuhberrûne, yani tusirrûne ve tükrimûne. Orada sevinç içerisinde olacaksınız. Memnun edilecek ve ikram size ikram edilecek, ikram ve lütufta bulunulmuş olacak. Yani siz ve eşleriniz size ikram edilmiş olduğu bir vaziyet içerisinde cennete geliniz denilecek. Ne olaraktan? Yüzünüz güler bir vaziyette. mesrur, tusirrûne ve tükrimûne ikram edilmiş veya da olabilir sevinçli ve, ve mesur ikram olmuş olaraktan cennete siz de eşiniz giriniz bu nedir? haber müttedeği buradaki müttedanın en tüm müttedasının haberi olmuş olur peki onlar ve zerceleri cennette güler yüzlü olaraktan sevinç ve ikram edilmiş olaraktan girilir hepsi bu mu? yok hemen arkasından nimetler devam ediyor ne olaraktan? yutafu aleyhim ve etraflarında tavaf edilir adeta, etrafında dolaştırılır, etrafında gezilir onların etrafında. Ne ile? بِسِّحَافٍ بِقِسَائٍ Tabaklar ile, nasıl tabaklar ile? مِنْ زَيَبٍ -e Altından tabaklar ile onların etrafında dolaşılır. Daha neler ile? وَاِقْوَابٍ ve, ve tepsiler ile, tabaklar ve tepsiler ile. Yani tabi tabak ve tepsi boş olmaz. İçerisinde meyveler ve nimetler olmuş olmak suretiyle etrafında dolaştırılır. Burada daha önceleri de bir nebze ifade ettim. Kendi kalkıp gidip şuradan buradan mutfaktan almaz bir zahmetmiş. Yani asıl nutuf ikram oturduğu yerde o insanın etrafında dönülerekten hizmetten pervane gibi etrafında dolanılması. İşte cennette bu durum var. Adeta etraflarında pervane gibi dolaşılmak suretiyle onlara ne yapılır? Bu şekilde ikramda bulunur. Etrafında tabaklarla, tepsilerle onlara ikram edilir. Bu ekvap cem'u ve ve öyle bir kaptır ki la urvete lehu liyeşübeşşşâ min hayfrşâhe. İçen kimsenin istediği şekilde içmek için onun bir kumpu da yoktur. Yani kulpu olmaksızın istediği şekilde, hangi yönden içerse içsin. Yani işte kulpsuz tarafını bunu de şöyle böyle zahmet olmaksızın kulpu da olmaksızın dilediği şekilde içen kimsenin içmesi için kulpsuz bir şekilde onların etrafında dolandırılaraktan böylece kaderlerle onlara o sapsız kap onlara şi verilmiş olur. Pati onlar diledikleri yerlerden ondan içmiş olsunlar. Ve fiha ve o cennette vardır ne maaş nehir elfosu telediden lezzet alma konusunda nefislerin işlemiş olduğu istek ve arzu duyduğu istihha duymuş olduğu şeylerde o vardır nefislerin istihha duyduğu istediği bununla beraber ve teledur ayını nazarın bakma yönüyle gözlerin de lezzet alacağı her şey o cennette vardır. وَهُمْ فِيهَا ki en önemlisi de budur وَهُمْ فِيهَا ve bu da geçici değil ve onlar da hem onlar hem o cennetin içindeki o nimetler ebedi olmak suretiyle onlarda orada ebedi kalıcıdırlar ve tilkel cenneti işaret zamiri tilkel cenneti bu cennet öyle bir cennet ki öyle bir cennet ki siz ona varis kılındınız yani baba trilyonluk öldü He ne oldu Otomatikmen bütün mirası çocuğa kalmış oldu. İşte siz de bu cennete mirasçı kılındınız. Neden kaldı bize? Yumakıtun tahamulun yapmış olduğunuz amellerinizden size devralım devroldu. Dünyada iman ve ibadet gibi yapmış olduğunuz amellerin amellerinizden size olmuş olmak suretiyle devrolmuş olmak suretiyle siz bu cennete mirasçı kılındınız. Size miras kaldı bu. Ama neden hiç çalışmadan emeksiz mi? Hayır, babadan da değil, amelden miras. Lequfihâ, sizin için orada ne vardır? Fakir tüm ülkesi etin. Yani birçok meyveler fakiyeler vardır. Minha, yani daha daha kitel ki onun bazı ki yiyorsunuz. Yani yiyeceğiniz birçok meyvelerde orada vardır. Ve tümün mağrufer yuqlafur ve o da işin en garip tarafı, en güzel tarafı. Her bir meyveyi yediğiniz zaman yerine yenisi gelir. Dünyada yediğiniz zaman bir sene beklemeniz lazım. Cennette ise yediğiniz meyveyi kopardığınız meyveyi kopardığınız zaman ansızın, an ve zaman olmaksızın hemen onun yerine böylece yenisi gelmiş olur. İşte siz böyle bir yiyeceğe varis kılındınız. Her yeniler yerine başkası gelmek suretiyle bu nimetlere varis kılınmış oldunuz diyor Aynen. cenab Ha, cennet ve cennettekiler böyle. O nimetlere varis kılınıyor, o nimetlere bir ikram olunuyor, insan ihsan olunuyor ve amellerini karşılığı olarak ona alıyorlar ve ebedi olaraktan o meyvelerden diledikleri şekilde de yiyip yedikleri de yerine ansızın gelmiş oluyor. Hocam bir şey alamıyor Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen mücimine fi azame cehenneme fâledun. Muhakkak gücünler, cürüm içerisinde olanlar, günah işleyenler, cehennem azabı içerisinde nedirler? Halidûne ebedidirler? Öyle ki, لَا يُفَتَّرُوا يُحَفَّفُوا Hafifletilmez, gevşetilmez. Anun onlardan herhangi bir hafifleme, azaplarında bir azalma da olmaz. وَاُمْ فِيهِ مِبْلِصُونَ Ve onlar ne oldukları halde? سَاكِرْتُونَ وَسُكُرْتَ Ümitsiz bir suskunluk içerisinde, yani tamamen artık hiçbir ümidin kalmadığı, ümitsiz bir suskunluk içerisinde oldukları halde onlardan hiçbir azapta, azapta da herhangi bir azaltılma, bir hafifletilme durumu olmaz, bir gevşetilme de söz konusu olmaz. وَمَزَلَرْنَاهُمْ biz onları zulmetmedik. Velâki kân-ı onlar kendileri zâlim oldular. Yani kendi kendilerine zulmettiler. Ne gibi? Âdem Aleyhisselam'ın o yasak ağaca yaklaştıktan sonra اِنَّا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ve تَعْفِرْلَنَا وَنَكُونَنَّ مِنَا ظَالِمِ Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Yani nefse zulmetmek demek şu. Biz kendimizi cennetin nimetlerinden mahrum bıraktık. Aslında zâlim kendisini cennetin nimetlerinden mahrum kıl... Bırakan kimse demektir. Zalim zulümden de geliyor, karanlıktır çünkü e, Efendimizin de buyurduğu gibi zulüm zulümdür, karanlıktır. Tamam, yani imandan nasibi olmamak, nurdan parlaklıktan nasibi olmamaktır. Ve nerede? Ve onlar bağırışırlar, çağrışırlar, seslenirler. Ya Malik, ey höv hazirlımlar, ey cehennem görevlisi diye onlar bu umutsuz vaziyette, suskut halinde, suskun bir vaziyette, ümitten her şeyden bimit kesilmiş bir vaziyette olanlar seslenirler. E, aleyna ne diye o cehennem görevlilerine seslenirler? Liyakte aleyna bize hükmetmesi için e, Rabbu Rabbim bize hükmetsin, yerine getirsin. Yani le yunitna bizi öldürsün. Rabbine söyle de, ey Malik, ey Cehennem görebilse, Rabbine söyle de, bizi öldürsün. Yeter artık. Yani Cehennem'de kalmayalım öyle. Kale der. İnleksiz mahkemle, mukimun efil azabı daimen. Sizler orada bekleyicisiniz. Ne kadar? Ebedi olaraklar azapta ikamet edeceksiniz, kalacaksınız orada ebedi olaraktan bekleyeceksiniz. Hatta burada bunu başka yerde bakmıştım. İşin karik tarafı orada o da vardı. Celal Celaleynin başka müsafasında da bunu Melek yüz bunu onlar böyle söyledikten iddia ettikten sonra bu cevabı bin yıl sonra verir. Yani onlar böyle işte ey mali Rabbine söyle de bizi öldürsün sözlerine cevabı bin yıl sonra verir. Yani kulak asmaz, önemsemez. Onlara cevabını bin yıl sonra verir ve bin yıl sonra der ki: "Kâribin Siz orada bekleyicilersiniz." Yani mukîmun fe'l azab Sürekli o azapta sizler kalıcılarsınız. Taaret Cenab-ı Hakk onlara der: Size biz getirdik. Hâlinden hani bâile müteaddî olduğu için neyi getirdik? Bir hakkı. Biz size hakkı getirdik." Ana lisanir rasul peygamberin dinlediğini üzerine biz size hakkı getirdik oysa velakinne ekferekum sizlerin çoğunuz hakkı o hakkı karşına gidiniz kârimûne kerih görüyordunuz hoşlanmıyordunuz hoş bulunmuyordunuz diye ne yapıyor onların bu hareketlerini kerih görmediklerini kerih gördüklerini hakkı hoş görmediklerini ifade etmiş oluyor em ebremûn Ey küffarı! Yani o kafirler yoksa çok sağlam mı tuttular? Yoksa sağlam mı tuttular? Ey küffar, ahkamu, muhkem, güçlü kuvvetli mi yaptılar? Emren işi. Hangi? de Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin nebi'yi, Peygamberi olan hileyi, dalevarayı, tuzağı sağlam mı yaptılar, muhkem mi yaptılar? Oysa fe inna müblimun ''Oysa muhakkak ki muhkemûne keydana fi ilâki'' ''Onları helak etme konusunda bizim hilemiz nedir?'' ''Muhkemdir, güçlüdür, yani sağlamdır.'' Onların hilesi nedir? Hani ne diyor ayette? ''İnne keydes şeytâne ''Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır, güçsüzdür.'' Oysa bizim onları helak etme konusundaki tuzağımız ve hilemiz nedir? ''Muhkemdir, güçlü ve kuvvetlidir.'' hem yoksa, yoksa bu ne? onlar düşünüyorlar mı, zannediyorlar mı neyi? ennâvânesmâusirrahûn onların gizliliklerini işitmediklerimizi mi zannediyorlar ve ne ve aynı zamanda mâ yusirrûne illâvâye illâ mâ kendi ağırlarında açık konuşurken başkalarına gizli olarak söyledikleri şeyi başkalarına gizli bildirmiş oldukları şeyleri bizim işitmeyeceğimizi mi? işitmeyeceğimizi mi onlar zannediyorlar yani öyle zannetmesinler kendi aralarındaki fısıltıları ve aralarında aşikar fısıldıkları şeyleri bilmediklerimizi mi onlar zannediyorlar oysa biz onları işitiyoruz manası aynı zamanda belki ta'luşşen vasıyet şu ki nesma uzalike kendi aralarında açıkça ve aynı zamanda gizli olarak konuşmuş oldukları şeyleri biz işitiyoruz. Ve aynı zamanda biz işittiğimiz gibi وَرُسُولُّنَا الْحَفَزَةُ Hafaza meleklerimiz de, elcilerimiz de Onların yanındadır. Hafaza melekleri yani günah ve sevaplarını yazan her şeyleri kaydeden melekler de onların yanındadır. Ne oldukları halde? يَتُبُونَ ظَالِكَ Onların bu konuşmalarını, hallerini, hareketlerini yazar oldukları halde aynı zamanda hafaza meleklere, elçilerimiz de onların nezdindedir onların yanındadır. Kul de, inkâne bir rahmani, eğer rahman için olsaydı veledun farazan, farz-ı muhal olarak rahmanın, rahmanın bir çocuğu olmuş olsaydı, fe ene, o durumda ben evvelül abidim. Ona ilk ibadet eden ben olurdum. Her lil o çocuğa. La keytebede enna veledele o Oysa durum öyle değil. Sabit olmuştu ki o vele sahibi olmaktan yücedir. O vele sahibi çocuk sahibi değildir. Fente fede ibadehu ve böylece onun çocuğu olsaydı ona ilk tapan ben olurdum ve o çocuk sahibi değildir. Çocuk sahibi olmaktan elbette ki o yücedir. Ona ibadet denen bir şeyde kalmadı. Femte fetai ibadahu ve böyle olunca ona ibadet denen bir şeyde kalmamış oldu. Subhane tesbih ederiz tahfis ederiz. Üse bi subhane manası tesbih ederiz neyi? Rabb-i <gülüyor> semavati Yerlerin ve göklerin Rabbini tesbih ederiz. Daha ve Rabb bir arşiye. He arşın Rabbini. Arş kainatın genel olaraktan kumanda edildiği ana merkez. Neyden ammâ yasifûn yakulûne minel kizibi bin nisbetin veledihlihî Kendisine çocuk nisbet etmek suretiyle yapmış olduğunuz yalandan, yalan şeylerden arşın Rabbi, yerlerin ve göklerin Rabbini tesbih ederim. Üssed bihu subhâne manası, o bunlardan mukaddes ve beridir. Onları bırak terk et, kendi hallerine. Kendi batınları sapıklıkları içerisinde dalıp gitsinler. Hani başka bir ayette de şöyle buyuruyor ve al O cehennemdekiler üç dört namaz kılmadıklar namaz kılmamalarından dolayı orada bulunduklarını ifade ederken aynı zamanda biz o pisliğe dalanlarla beraber biz de dalardık şeklindeki ifadeler olduğu gibi böylece bırak onları kendi batıl ve sapıklıklarına dalmış olsunlar. Ve yer abu fidüniyahum ve kendi dünyalarında eğlenip dursunlar, sapıklıkları içerisinde dalıp gitsinler. Hatta ne zamana kadar? Yulagu kavuşuncaya, ulaşıncaya, varıncaya kadar neye? Yevmehum, bir güne, o günlerine, hangi gün? Femledî yuvardûn, fil azab? Kendileri için azabın vaat edilmiş olduğu, Veveyevul kıyamet, ki de o da kıyamet günüdür, vaat edilmiş olduğu o güne, varıncaya kadar Bırak onları kendi halinde sapıklıklarına dansınlar ve kendi dünyalarında oyun, oyun oyun oyuncaklarında eğlencelerinde oynasınlar. Ve de değil, o Allah ki her övmelendi o ki hüve fis gökte ilahul e mabudun ve fil ilahun. Allah yerin de ilahıdır, göğün de ilahıdır. Yerde de ilahdır, gökte de ilahdır. Her yerde o ilahdır, mabuddur ilahtan kasıt, mağbudun. Odur mağbud. Yerde de tapılandır o, gökte de, gökte de tapılandır o. Ve külün minasarfeyni müteallikun bima badehu. Her biri kendisinden sonraki her iki zarftır da. Yani yerde de ayrı ayrı kendisine tapılandır. Gökte de ki ayrı ayrı kendisine tapılandır. Buradaki o ifade yani iki hemzenin he, burada da iki hemzenin İki hemzenin ispatı ile birincinin düşürülmesi ile iki hemzenin tesyili ile böylece iki sarftan gökte yerde her biri hem gökte hem yerde her birinde de o nedir ilahdır her yerinde ilahıdır ve huvel hakim fi tedbiri Halki, mahlukatını idaresi konusunda o adına hakimdir el alimu bi onların maslahatları ve faydaları konusunda da her şeyi bilendir o ve tebaraketu az zaman Aynı zamanda mübarektir ve yücedir. Subhan olduğu gibi. değil, O Allah ki لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ Yerlerin ve göklerin ülkü elbette ki O'nundur. وَمَا بَيْنَهُمَا Ve her ikisi arasındaki mülkü de O'nundur. وَاِنْدَهُ Ve O'nun nezdindedir. Yukarıda da geçmişti. El Musa, مَتَاتَ قُومُ Kıyametin ne zaman yapacağı bilgisi de ilmi de elbette ki O'nun nezdindedir. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dönüşte elbette ki onadır. وَلَا <gülüyor> يَمْنِكُمْ Sahip olamazlar, sahip değildirler. Malik değildirler, güç yetiremezler, izin de verilmez. Kime? يَدْعُونَ <gülüyor> يَعْبُدُونَ O kendisine ibadet etmiş olduklarınız. Ey kufar, ey kafirler! O kendisine ibadet etmiş olduklarınız, sahip değiller. Neye? Minduni <gülüyor> دُونِي Allah'tan Allah'ın dışında tapmış olduklarınız, çağırdıklarınız, ibadet ettikleriniz malik değiller. Ne malik değiller el şefaate li'ahad. Herhangi bir insana şefaat etmeye onlar malik değiller. İlla ancak kim şey, men şehide bir hakkı, hakka şahitlik etmiş. Yani "E la ilahe illallah demiş olan insan müstesnadır. Yani onun şefaati söz konusudur ve dünyanın bir kulubü hem şehit olduğu be'alseledim hem kalpleriyle şahitlik yapıp lisanlarıyla dinleriyle de söyleyip kalbiyle şahadet dil ile ikrar kalbiyle tasdik etmiş olan insanlar bunu bilerek yapmış olan insanlar bu durumdan müstesnadır. Ve <gülüyor> ki onlarda mesela el-İsa o şefaat hakkına kimler sahip İsa ve Üzeyr Üzeyr sahip vel meleke İsa Hristiyanlar İbnullah diyordu. Üzeyir, Yahudiler üzeyr Abdullah diyor. Allah'ın oğlu diyorlar, Üzeyir. Ve melaiketü, melekler de Benatullah. Allah'ın kızlarıdır diyorlar, Yahudiler. Oysa onların çağırdıkları şeyler, onlara, o kafirlere şefaat etmeyecek. Ancak onların kendilerini bu konuda Allah'ı bir bildikleri içindir ki, onların o şefaat etme durumları. Feinna onlar... Kime şefaat edecekler? Yeşve'un evin mümini. Allah'ın oğlu dediklerinden dolayı şefaat olunmayacak. Ancak iman etmiş olan insanlara, onlar ne yapacak? Ücüne şefaat etmiş olacak. وَلَئِينَ <gülüyor> Buradaki لَيْنْ لَا مُقَسَمْ Yeminle elbette, kasemle ifade ederim ki, سَأَفْلَمْ onlara sorsan, neyi sorsan? مَنْ خَلَكَهُمْ Onları yaratan kimdir? Onları kim yarattı diye onlara sormuş olsan, Le yapurununallah muhakkak ki onlar Allah diyeceklerdir. Husn ve min min ho nur refi ve babu zamiri. Refi ref nuru ve zamirin babu burada hasfedilmiş oldu. Yani onlara eğer desen yerleri ve gökleri ki başka ayette de geçiyor değil mi? Yerleri ve gökleri diye yaratan kimdir diye onlara sormuş olsan elbette ki onlar Allah diyeceklerdir. Ki fe nasıl da çeviriyorlar. Nasıl haktan yüz çeviriyorlar? Haktan dönüyorlar. Yani yusarifuna an Allah'a ibadetten nasıl da göz çeviriyorlar, dönüyorlar. ve Kavlu <gülme> Muhammed'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem ha, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın sözü olarak da dedi. Ve onun demesi de ve gilihi ve onun demesi de Muhammed aleyhisselatü vesselam. Ne demesi? Şöyle demesi. Ve <gülme> kâle dedi. Ne olarak? Ya Rabbi, ey yiradnum innehâ udayi Bunlar kavmur. Öyle bir kavim millet ki da Bunlar iman etmeyen bir kavim ve bir millettirler. Kâle <gülme> Teala Cenab-ı Hak dedi ki yani onlardan yüz çevir anhum ve kul selamun minkum ve onlardan ey habibim yüz çevir yani şimdilik onlardan vazgeç ve kul selamun onlara selam de yani selamet dile yani onlara bir derece o manada aldırma kendi hadlerine bırak ki ve başka ayette de arit anil diyor mesela cahillerden oh. yüz çevir. Onlara da burada ne de size selam olsun de. Selamun bi size selam olsun de. bu tabla Bu ayet-i kerime kıtel ayeti emredilmeden, savaş olayı emri ayeti emredilmeden önce geldi. bu onlara bir tehdit olur. Onlar muhakkak ileride Bilecekler, akılların başlarına gelecek, bu işin hakikatini anlayacaklar diye Rabbim buyuruyor. En doğruyu söyleyen elbette ki odur. Bu vesileyle İdlib'de şehit olmuş olan 34 tane kardeşimize cenabattan rahmet diliyoruz. Makamları cennet olsun, kalanlara, sabırdan akrabalara diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hepsine de bir Fatiha okuyalım. Ruhları için El Fatiha.